Duvarları tuhaf desenli halılarla kaplı, zemini çok eski ve değerli buhar halılarıyla düşenmiş büyük odada dört adam, üzerine belgeler yayılmış bir masanın etrafında oturuyorlardı. Koyu renkli uşak üniformalı inanılmaz yaşlı birinin zaman zaman yeniden doldurduğu dövme demirden mangalların bulunduğu uzak köşeden, ortalığa uyku veren günlük dumanları yayılırken, duvarlardan birindeki derin bir oyuttan, kadranında şaşırtıcı hiyerotifler bulunan ve dört hibirisi, bu gezegende bilinen hiçbir zaman sistemine uymayan, bir sistemle hareket eden, tabut biçimindeki acayip bir saatin tiktakları gelmekteydi. İnsanı tedirgin eden, garip ama tam da görüşülmekte olan konuya uygun bir odaydı. Çünkü, kıtanın en büyük gizemcisi, matematikçisi ve oryantetisine ait olan New bu evde, dört yıl önce sırra kadem basan, en az onun kadar büyük bir gizemci, alim, yazar ve düşçü olan birinin vasiyeti ele alınıyordu nihayet. Tüm hayatı boyunca uyanıklık dünyasının can sıkıcılığından ve sınırlamalarından düşmanzaralarına, ...ve başka boyutların hayal ürünü caddelerine kaçmaya çalışmış olan... ...Ronlop Carter, 54 yaşında, 2. Ekim 1928 günü ortadan kayboldu. Tek başına sürdürdüğü, son derece alışılmadık bir meslek hayatı olmuştu. Ve ilginç romanlarından, bazı insanlar Carter'ın hayatında kayıtlara geçmiş bütün dönemlerinden... ...daha garip dönemler bulunduğu sonucunu çıkarıyorlardı. Himalayalı rahiplerin eskine kal dilinde yaptığı çalışmalardan son derece çirkin sonuçlar çıkaran, Güney Carolina'lı gizenci Harley Vernon'la çok yakın bir arkadaşlığı olmuştu. Vernon sisti, korkunç bir gece eski bir mezarlıkta, bir daha geri yukarı çıkmadığı, güherçiyle bağlamış, küf kokulu bir yeraltı kemerine inerken gören de ondan başkası değildi. Carter, aslında yaşadı. Ama tüm ataları cadıların lanetine uğramış eski arkaman ötesindeki yabanı ve tekinsiz tepelerden gelmekteydi. Ve en sonunda Carter, bu eski ve gizemli bir şekilde kasvetli tepelerde ortadan kaybolmuştu. 1930'ların başlarında ölen yaşlı uşağı Parks, Carter'ın da mektuplarında sözünü ettiği şeylerden, tavan arasında buldukları üzerinde iğrenç koymalar bulunan tuhaf, keskin kokulu bir kutudan ve kutunun içindeki okunamayan bir parşömenle, garip bir şekli olan gümüş bir anahtardan söz etmişti. Parks'ın söylediğine göre, Carter, bu anahtarın kendisine atalarından kalmış olduğunu, onunla kaybettiği çocukluğunun ve şimdiye kadar ancak belli belirsiz, Kısa ve anlaşılmaz düşlerde ziyaret etmiş olduğu tuhaf boyutların ve fantastik krallıklarının kapılarını açacağını anlatmıştı. Sonra bir gün Carter içindekilerle birlikte kutuyu alıp arabasını atladığı gibi uzaklara gitmiş, bir daha da geri dönmemişti. Daha sonra Carter'ın arabasını harabe halindeki arkamın ötesindeki yükselen Carter'ın atalarının bir zamanlar oturduğu ve Carter malikanesinin yıkıntı halindeki bodrum katının hala ağzını gökyüzüne açtığı, tepelerde ot bürümüş bir yolun kıyısında buldular. Burası bir başka Carter'ın 1781'de gizemli bir şekilde yakınlarında kaybolduğu yüksek kara ağaçlardan bir korunun içinde, cadı Godefowler'ın eskiden uğursuz iksirlerini kaynattığı yarı çürümüş kulübesinden pek de uzak olmayan bir yerdi. Bu bölgeye ilk yerleşenler 1692'de Salem'deki cadı yargılamalarından kaçan insanlar oldu ve buraların bugün bile zihinde pek canlandırılamayan, uğursuz şeyleri çağrıştıran kötü bir ünü vardır. Edmund Carter... Dar tepesinin gölgesinden tam zamanında kaçmıştı ve hakkında sürüyle büyücülük hikayesi anlatılmaktaydı. Şimdi öyle görünüyordu ki, soyundan geriye kalmış tek kişi, onunla buluşmak üzere bir yerlere gitmişti. Arabada keskin kokulu bir ağaçtan yapılmış, üzeri iğrenç oymalarla süslü bir kutuyla, kutunun içinde, Kimsenin okuyamadığı bir parşonan buldular. Gümüş anahtar ortalarda görünmüyordu. Büyük bir olasılıkla Carter yanında götürmüştü. Bundan sonrası için hiçbir kesin ipucu yok ortada. Buston'la dedektifler eski Carter yıkılan konağından düşen kerestelerin tuhaf bir şekilde karıştırılmış olduğunu söylediler ve biri yıkıntıların ötesinde Yılan ini denilen herkesin çekindiği mağaranın yakınlarında meşhum görünüşlü ağaçlarla kaplı yamaçtaki kayalık sırtta bir mendil buldu. Bunun üzerine yörede yılan iniyle ilgili olarak dolaşan söylentiler yeni bir canlılık kazandı. Çiftçiler, yaşlı büyücü Edmund Carter'ın bu korkunç mağarada ne pis işler çevirdiğini ile ilgili gizli gizli anlattılar ve daha sonra anlattıkları şeylere Randolph, Carter'ın çocukluğunda buraya gösterdiği düşkünlükle ilgili öyküler ilave ettiler. Carter'ın çocukluğunda saygıdeğer balık sırtı damlı konak hala ayaktaydı ve içinde dedesinin kardeşi Christopher oturuyordu. Carter burayı sık sık ziyaret ediyor ve hemen hemen sadece yılan ini hakkında konuşuyordu. İnsanlar... Onun mağaranın dibindeki derin bir çatlaktan ve ötesindeki bilinmeyen iç mağaradan söz ettiğini satılar Ve dokuz yaşındayken bütün bir günü mağarada geçirdikten sonra çocukta görülen değişiklikler hakkında ileri geri yorumlar yaptılar. Bu olay Ekim ayında meydana gelmiş ve bu tarihten sonra çocuk sanki gelecekteki olayları bilme konusunda tekinsiz bir hüner sergiler olmuştu. Carter'ın ortadan kaybolduğu gece geç saatlere kadar yağmur yağmış ve hiç kimse arabasından itibaren ayak izlerini takip etmeyi başaramamıştı. Bol miktarda sızıntı olması nedeniyle yılan inimi içi çığlığının deryasıydı. Sadece cahil köylüler yolun üst tarafındaki koca koca kara ağaçların yakınlarında, ve mendilin bulunduğu yılan ininin yanındaki uğursuz yamaçta gördüklerini sandıkları izler hakkında gizli gizli konuştular. Randolph Carter'ın küçücük bir çocukken giydiği köşede ölçüde ayakkabıların bıraktığı izler andıran küçük küt izler hakkındaki söylenceleri kim ciddiye alırdı ki? Bu... İhtiyar Benjia Kore'in kendisine has topuksuz ayakkabılarına ait izlerin küçük-küt izlerle bir yerde buluştuğu yolundaki diğer söylence kadar çılgıncaydı. İhtiyar Benice, Carter'ların yanında çalışan adamdı ve 30 yıl önce ölmüştü. Bu söylentiler ve Carter'ın Park'sa ve daha başkalarına söylediği, Tuhaf arabesklerle süslü bu gümüş anahtarın kayıp çocukluğunun kapılarını açmada kendine yardımcı olacağı yolundaki sözler, çok sayıda mistik araştırmacının kayıp adamı gerçekte, zamanda geri giderek küçük bir çocukken yılan ininde bütün gün kaldığı 45 yıl önceki 1883 yılının o Ekim gününe geri dönmüş olduğunu ileri sürmesine neden oldu. Bu araştırmacıların sağlarına göre, o gece yılan ininden çıktığında Carter, bir şekilde 1928 yılına bir yolculuk yapıp geri dönmüştü. Çünkü bundan sonra ileride olacakları bilmemiş miydi? Ama 1928'den sonra olan şeylerle ilgili tek söz etmemişti. Bir başka araştırmacı Carter'la uzun süre, Sık sık mektuplaşmış, Royd Eidland Providence'lı, acayip tavırlı, yaşlıca biri, daha ayrıntılı bir Kur'an ileri sürmekte ve Carter'ın çocukluğuna dönmekle kalmayıp, çocukluğunun rengârek düşleri arasında dilediğince dolaş evliliğinin yolunu bulduğuna da inanmaktadır. Bu adam, tuhaf bir önsizliğiyle, Carter'ın ortadan kayboluşuyla ile ilgili bir öykü yayınladı. Bu öyküde kayıp kişinin şu anda dikenli ve yüzgeçli Gnory'nin eşi de bulunmayan devrenklerini inşa ettiği alıcakaranlık denize bakan camdan, uçurumların tepesindeki kuleleriyle ünlü Elekvat kentinin kupal tahtında hüküm sürmekte olduğunu ima ediyordu. Carter'ın vasiyetinin, uzaktan kuzenleri olan varisler arasında pay edilme isteğine, Carter'ın bir başka zaman ve boyutta hala yaşıyor olduğu ve bir gün pekala geri dönebileceği gerekçesiyle en fazla karşı çıkan bu yaşlı adam, yani Ward Phillips'ti. Carter'ın adli davalara düşkün kuzenlerinden biri, kendisinden 10 yaş büyük Chicago'lu Ernest Aspinval buna karşı çıkıyordu. Çekişme dört yıldır sürüyordu. Ama şimdi paylaşma zamanı gelmişti. Ve New Orleans'taki bu büyük oda söz konusu anlaşmazlığın çözüme bağlandığı sahne olacaktı. Burası Carter'ın edebi ve mali işlerini yürüten gizemlerin ve doğa antikitesinin seçkin araştırmacısı Kural Edmundorand Demergin'in eviydi. Carter Demergin'i de her ikisi de Fransız yabancılar lejiyondayken, savaş sırasında karşılaşmıştı ve benzer zevk ve görüşlere sahip olmaları nedeniyle aralarında hemen derin bir dostluk kurulmuştu. Beraber çıktıkları o unutulmaz izinde engin bir bütleye sahip kral Boston'la istekli düşçüyü Fransa'nın güneyindeki boyağına götürmüş ve milyarlarca yılın yükünü taşıyan kentin altına yuvarlanmış, Zifiri karanlıklar içindeki kadim zamanlardan kalma yeraltı altı kemerlerinin korkunç sırlarını göstermişti. Böylece dostlukları percelenmişti. Carter'ın vasiyeti de mercineyi, vasiyetin hükümlerini yerine getirecek kişi olarak belirliyordu. Ve şimdi hırslı halin, miras meselesinin halledilmesi işine gönülsüz olarak başkanlık ediyordu. bu, onun için hüzünlü bir işti. Çünkü o da Royd Island'lı gibi Carter'ın ölmüş olduğuna inanmıyordu. Ama mistiklerin gördüğü düşlerin dünyanın acımasız akılcılığı karşısında ne ağırlığı olabilirdi ki? Eski Fransız mahallesindeki bu tuhaf evdeki masanın etrafında mirasta hak eden kişiler oturuyordu. Carter'ın mirasçıların oturduğu düşünen yerlerin gazetelerine Toplantı ile ilgili alışıldık yasal ilanlar verilmişti. Ama şu anda sadece dört kişi. Dünyevi olmayan bir zamanı gösteren tabut biçimli saatin anormal dikkatlerini ve iç avludaki çeşmenin perdeyle yarı örtülmüş kapı üzerindeki açık elbazı şeklindeki pencerenin gerisinden duyulan sesini dinleyerek oturuyordu. Saatler ilerledikçe bu dördünün yüzü. Kayar gibi sessizce hareket eden ve gittikçe çekingenleşen yaşlı zincirin ilgilenmesini pek de gerektirmeyen, tepeleme yakıt doldurulmuş, uçayaklı mangallardan kıvrıla kıvrıla yükselen tumalların gerisinde kaldı. Bu dört kişiden biri, ince, uzun, esmer tenli, yakışıklı, bıyıklı ve hala genç etkin de merciniydi, Mirasçıları temsil eden Azpinville beyaz saçlı, felçli suratlı, favorili ve iri yapılıydı. Providence'da gizemci, Philip sayıf, yaşlı, uzun burunlu, sinek kaydı tıraşlı ve çökük omuzluydu. Dördüncü şahsın yaşı belli olmuyordu. Oldukça zayıftı ve çok biçimli hatları sahip, olağanüstü kıpırtısız, sakallı, Esmer tenli bir yüzü vardı. Başına Brahman yukarı kast türbana bağlamıştı ve yüzünün çok gerisinde bir yerlerden bakıyormuş gibi görünen gece karası, dilici, neredeyse irisiz gözlere sahipti. Kendini verecek önemli bilgileri olan banaras Swami Sivami Şanda Putra olarak tanıtmıştı. Ve onunla mektuplaşmış olan Demercen ile Philips, onun mistik iddialarının hakiki olduğunu anlamakta gecikmemişlerdi. Ağzından güçlükle çıkıyormuş izlenimini veren sesi boşluktan geliyormuş gibiydi. Ve metalik bir nitelik taşıyordu. Sanki İngilizce konuşmak onun için bir külfetti. Bununla birlikte İngilizceyi, ana dilim işçesine, herhangi bir Anglo-Sakson kadar akıcı ve düzgün konuşuyordu. Kılığı genet olarak Avrupalıydı ama kendine bol gelen giysilerin üzerinde ihreti duruyordu. Öte yandan çalıyı andıran karasakalı, doğulu türbanı ve tek parmaklı büyük beyaz eldivenleri ona son derece egzotik ve garip bir hava veriyordu. Demerceni, Carter'ın arabasında bulunan parşomeni parmağıyla göstererek konuşuyordu. Hayır, parşomenden bir şey anlamadım. Bay Phillips de benim gibi pes etti. Albay Korçvar onun nakal dilinde olmadığını söylüyor ve Paskalya adasındaki savaş kulübünde bulunan hiyaroktuklarla de bir benzer yanı yok. Kutu üzerindeki oymalarsa Paskalya adasındaki desenleri Kutu üzerindeki oymalarsa adasındaki desenleri aklı getiriyor. Bu parşomendeki harfleri en fazla benzettiğim şey, bütün harflerin nasıl çizgilerin altına doğru sarkma eğilimi olduğuna dikkat eder misiniz? Zavallı Harley Warren'da bir zamanlar bulunan bir kitaptaki harfler oldu. Carter'la ben ziyaretine gittiğimiz sırada bu kitap Hindistan'dan geldi. O, bilmememizin daha iyi olacağını söyledi ve kitabın dünya dışında bir yerden gelmiş olabileceğini ima ederek bize bu kitap hakkında hiçbir zaman bir şey anlatmadı. Aralık ayında şu eski mezarlıktaki yeraltı kemerine indiğinde onu da beraberinde götürdü. Ama bir daha ne o ne de kitap yeryüzüne çıktı. Bir süre önce şu anda aramızda bulunan dostumuz Swamy, aklımda kaldığı kadarıyla bu harfleri çizip Carter'ın parşömeninin fotostatik bir kopyası ile beraber gönderdim. Dostumuz bazı kaynaklara baktıktan sonra bu konuyu aydınlatabileceğini umuyoruz. Ama anahtara gelince üzerindeki acayip arabeskler harp olmasa da parşonayla aynı gelenekten ve kültürden geliyor gibiydiler. Carter hiçbir zaman ayrıntılara girmemekle birlikte sızı çözmek üzere olduğundan süzit duruyordu. Bir ara bu konuda şairane bir tutum takındı. Dediğine göre bu antik gümüş anahtarla, Uzay ve zamanın olağanüstü koridorlarında serbestçe dolaşmamızı engelleyen kapıları ardardı açarak, müthiş değersiyle muazzam kubbeleri olan sayısız minareleri ve bin sütunlu cennet bahçesini inşa edip, kayalık Arabistan'ın kumları arasında saklayan şabattan beri hiç kimsenin aşamadığı sınırlara ulaşacaktı. Açlıktan kadidi çıkmış dervişler diye yazıyordu. Cartier ve susuzluktan aklını oynatmış göçeveler geri döndüklerinde bu heybetli kapıdan ve kemerin kilit taşı üzerine uymuş el figüründen söz etmişlerdi. Ama bu kapıdan hiç kimse geçip de yeniden aynı yoldan geri dönerek lal kumlar üzerindeki ayak izlerinin ziyaretine tanıklık ettiğini söylememiştir. Carter anahtarın devel oymasının boş yere tuttuğu şey için olduğunu tahmin ediyordu. Carter'ın anahtar gibi parşomeni de neden yanında götürmediğini söyleyemiyoruz. Belki unuttu. Belki benzer harflerle yazılmış bir kitapla birlikte bir altı kemerine girip de bir daha geri dönmeyen birini anımsayarak yanına almaya çekindi. Belki de yapmak istediği şeyle hiç ilgisi yoktu. Merrin konuşmasına bir an için ara verdiğinde yaşlı Vey Phillips Haşim, tiz bir sesle konuşmaya başladı. Biz Randolph Carter'ın gezintiler ancak gördüğümüz düşlerden bilebiliriz. Düşlerimde ben de çok tuhaf yerde bulundum. Ve Sky Nehri'nin ötesindeki Ultar hakkında birçok tuhaf ve önemli şey duydum. Parşömen'e gerek duyulmamış gibi görünüyor. Çünkü Carter'ın yeniden çocukluğunun düş dünyasına girdiği ve şu anda... İlekvat'ta kral olduğu besbelli. Bay Aspinval tükürükler saçarak çabuk çabuk ve anlaşılmaz bir şekilde konuşurken suratı sanki daha bir çarpılmış gibiydi. Bu bana kimse susturmayacak mı? Bu sabah bu boşla kırdılardan gına geldi. Sorun mal paylaşımı sorunu ve artık bunu halletmenin zamanı geldi de geçiyor. Sıvami tuhaf bir şekilde Yabancı sesiyle ilk defa konuştu. Baylar, bu mesele sizin düşündüğünüzden çok daha derin. Bay Aspinva düşleri ciddiye almamakla yapmıyor. Bay Philips, belki yeterince düş görmediğinden olacak. Meseleyi eksik kavramış. Ben kendim çok fazla düş gördüm. Biz Hindistan'da tıpkı bütün Kartırlar gibi hep düş görürüz. Siz Bayas Binval, siz anne tarafından kuzen olduğunuz için doğal olarak bir Carter değilsiniz. Benim kendi düşlerim ve bazı başka bilgi kaynakları sizin hala kuşkulu bulacağınız birçok şey öğretti. Söz Randolph Carter okuyamadığı şu parşanayı unuttu ama onu yanına almayı unutmasaydı kendisi için daha iyi olurdu. Gördüğünüz gibi Carter dört yıl önce, 2007'sinde yedisinde gün batarken elinde gümüş anahtarla arabasından ayrıldıktan sonra başına ne geldiğini gerçekten öğrenmiş durumdayım. Aspinval abartılı bir şekilde alayla dudak büktü ama diğerleri artan bir ilgiyle kulak kabarttılar. Üç ayaklı mangallardan çıkan dumanların yoğunluğu arttı ve tavut biçimi saatin çılgın tiktakları, Sanki uzayın derinliklerinden gönderilen yabancı ve çözülmez bir telgrafın nokta ve çizgileri haline aldı. Hindu, gözleri yarı kapalı arkasına yaslandı ve garip bir şekilde ağzından güçlükle dökülen düzgün İngilizcesiyle konuşmasını sürdürürken, Randolph Carter'ın başına gelenler, dinleyicilerin gözlerinin önünden bir film şeridi gibi geçmeye başladı. Arkamın arkasındaki tepeler, yaşlı büyücü Edmund Carter'ın belki yıldızlardan indirdiği, belki de 1692'de Salem'den kaçtığında aşağı dünyanın derinliklerinden çıkardığı tuhaf bir büyüyle doldur. Randolph Carter bu dağlara döndüğünde birkaç yer, hor görülen ve yabancı ruhlu insanın Dünyayla mutlak dışarı arasındaki dev duvarlarda açtığı kapılardan birine yakın olduğunu bildi. Kararmış ve inanılmaz derecede eski gümüş anahtarın üzerindeki arabesklerden aylar önce okuduğu mesajın gerektiğini, yılın bugününde, burada, başarıyla yerine getirebileceğini hissetti. Şimdi, onun nasıl çevrilmesi gerektiğini, batan güneşe karşı nasıl havaya kaldırılacağını ve dokuzuncu ve son çevrelişinde boşluğa hangi törensel sözlerin okunacağını çok iyi biliyordu. Karanlık kutba bu kadar yakın bir noktada ve bunun gibi gücüyle yaratılmış bir kapıda anahtar temel işlevlerini mutlaka yerine getirecektir. Bu gece yasını tutmaktan asla vazgeçmediği Kayıp çocukluğunda dinleneceği kesindi. Cebinde anahtarla arabasından indi ve dolana dolana giden yolların, asmaların sarıldığı taş duvarların, kara ormanlık arazinin, yanı yumruğa açlı bakımsız bahçelerin, pencereleri açık, terk edilmiş çiftlik evlerinin ve atsız kalıntıların koyu gölgeler içindeki kasvetti, tekinsiz merkezine doğru yürüdü. Güneşin battığı saatte uzaklarda Kingsport kuleleri kıpkızıl bir parıltıyla yanarken anahtarı çıkararak gerekli çevirmeleri yapıp gerekli sözleri söyledi. Bu ayinin ne kadar çabuk etkisini gösterdiğini ancak daha sonra kabrayabildi. Sonra karanlık koyulaşırken geçmişten bir ses duydu büyük amcasının parayla tuttuğu ihtiyar benjie benjie 30 yıl önce ölmemiş miydi ne zamandan 30 yıl önce şimdi hangi yıldaydı benjie'nın bu 7 Ekim 1883 günü ona sesleniyor olmasın için tuhaftı mart alasının izin verdiğinden daha fazla geç kalmamış mıydı İki ay önce dokuz yaşına bastığında babasının armağan ettiği küçük dürbünün bulunması gereken gömlek cebindeki bu anahtar da neyin nesi? onu evde, tavan arasından bulmuştu. Bununla tepedeki yılan ininin gerisindeki iç mağaranın sivri uçlu kayaları arasında keskin gözlerinin seçtiği gizemli pilonu açmayacak mıydı? Burası yaşlı büyücü Edmund Carter'la her zaman bağlantı kurduğu yerdi. İnsanlar oraya gitmezdi ondan başka kimse ne pilonlu karanlık iç odayı fark etmiş ne de bitki göklerinin tıkadığı yarıktan sürünerek oraya geçmişti. Hangi eller bu sert kayıyı pilona benzeterek koymuştu? Yaşlı büyücü Edmund'ın eli mi? Yoksa büyüyle çağırdığı ve komutlar verdiği başkalarının elimi. O akşam küçük roundop akşam yemeğini çiftlikteki balık sırtlı damlı eski evde Kris amca ve Marta Ayla ile yedi Ertesi sabah Kartır erkenden kalkıp dışarı çıktı ve yağmurun zümrüt dallı elma bahçesinden geçerek yılan ininin karanlık ve ürkütücü ağzının aşırı büyük acayip meşeler arasında pusuda beklediği yukarı ormanlık araziye doğru çıktı. Adını koyamadığı bir beklenti içindeydi ve tuhaf gümüş anahtarın yerinde durup durmadığını anlamak için gömleğinin cebini yoklarken mendilini düşürdüğünü fark etmedi bir de. Oturma odasından aldığı kibritlerle yolunu aydınlatarak, Sinirleri kopacakmış gibi gerilmiş ama aşırı bir kendine güvenle, sürünerek karanlık delikten içeri süzüldü. Bir an sonra mağaranın ilerisindeki köklere tıkanmış yarıktan sürünerek geçip, en ilerisindeki kayaya bilinçli kocaman bir pilon şeklinde sokulmuş olan kimselerin bilmediği geniş iç mağaraya ulaştı. Sularda anlayan rutubetli duvarın önünde kibritleri birbiri ardına yakarak, korkuyla karışık bir saygıyla, sessizce dikildi. Hayal edilen kemerin kerit taşı üzerindeki şu kayalık tümsek gerçekten el biçimde miydi? Sonra, gümüş anahtarı çıkardı ve nereden öğrendiğini açıkça anımsayamadığı hareketleri yapıp, Sözleri söyledi. Unutulan bir şey var mıydı? Sadece düşlerinin özgür ülkelerine ve bütün boyutları mutlak olarak çözüldüğü uçurumlara girmesini engelleyen sınırları aşmak istediğini biliyordu. Bundan sonra olanları dile getirmeye kelimeler yetmez. Uyanıklık dünyasında yeri olmayan, ancak en fantastik düşlerimizi dolduran, elle tutulur sebep sonuç ilişkilerine göre işleyen mantığımızın dar, katı ve nesnel dünyasına dönünceye kadar sorun olarak kabul edilen paradokslar, çelişkiler ve anormalliklerle doluydu olup bitenler. Hindu öyküsüne devam ederken çocukça bir havayla ileri geri konuşan, saçmalayan, yılların ötesinde kalmış çocukluğuna geri dönmüş biri gibi görünmek istemiyor ama bu etkiyi yaratmakta zorlanıyordu. Bayas Binval suratını suratına asmıştı ve gerçekten artık dinlemiyordu. Bu karanlık, tekinsiz mağara içindeki mağarada Randolph Carter'ın gümüş anahtarla yaptığı tören ikisini göstermekte gecikmedi. Yapılan ilk el hareketi ve söylenen ilk sözde havada tuhaf, korku verici bir değişimin kokusu, zamanda ve uzamda süresi ve büyüklüğü konusunda hiçbir bilgiye sahip olmadığımız hesaba kitaba gelmez bir karşılık ve karmaşa oluştuğu hissi kendini belli etti. Zaman ve mekan gibi şeyler fark edilmez bir şekilde anlamını yitirdiler. Önceki gün Ronald Carter bir mucizeyle uzun yılların üzerinden atlamıştı. Şimdi artık çocuk olmakla yetişkin biri olmak arasında bir fark kalmamıştı. Şimdi zihninde yer ilgili sahneler ve kazanımlarda tüm bağını koparmış bir takım imgeler taşıyan Ronald Carter diye bir varlık vardı sadece. Daha biraz önce kocaman bir kemeri, ve dev bir el oyulmuş uzak duvarı belli belirsiz akla getiren bir iç mağara vardı. Şimdi ise ne mağara vardı ne de duvar. Sadece beyinden geçenler kadar görsel olmayan izlenimlerin akışı vardı. Bunların ortasında Randolph Carter adlı varlık zihiminin etrafında döndüğü şeyleri seziyor ya da kaydediyordu. Ama bu algılara nasıl ulaştığının bilincine tam olarak varamıyordu. Tören bittiğinde, Carter, dünyalı hiçbir coğrafyacının söyleyemeyeceği bir yerde ve tarihin belirleyemeyeceği bir çağda olduğunu biliyordu. Çünkü olup bitenler hiç ton aşina olmadığı şeyler değildi. Bunun ipuçları gizemli, nakotik el yazmalarında vardı ve Deli Arap Abdülal Hazretin yasak mekronomi konumdaki bir bölümün tamamı gümüş anahtar üzerine kazınmış şifreyi çözdüğünde önem kazanmıştı. Bir kapı açılmıştı. Elbette ki nihai kapı değil, sadece dünyadan ve zamandan. Dünyanın, zamanın dışındaki uzantısına açılan kapı. Sonra nihai kapıdan geçilerek bütün dünyaların, bütün evrenlerin ve tüm maddenin dışındaki korkunç ve tehlikeli son boşluğa ulaşılıyordu. Bir rehber, hem de korkuncundan bir rehber olacaktı. Milyonlarca yıl önce, daha insanoğlunun aklı hayale gelmediği ve çoktan unutulmuş hayalleri tüten bir gezegende, Son kalıntılar arasında ilk memelilerin oynadığı tuhaf kentleri inşa ettiği çağlarda, yeryüzünde var olmuş bir rehber. Carter, iğrenç nekronomik bu rehberle ilgili belli belirsiz ve rahatsız edici imalarını anımsadı. Şöyle yazıyordu Deli Arap. Öte yana bir an için göz atma ve onu rehber olarak kabul etme cesaretini gösterenler, onunla ilişkiye girmekten kaçınmakla daha akıllı davranmış olurlardı. Totum kitabında bir an için görmenin ne kadar pahalıya patlayacağı yazılıdır. Öte yana geçenler bir daha geri dönemezler. Çünkü bizim dünyamızdan çok, çok büyük bir dünyada karanlığın hayaletleri onları yakalar ve esir eder. Geceliğin ayaklarını sürüyerek dolayan şey, eski işarete meydan okuyan kötülük, her mezarın sahip olduğu bilinen gizli kapısında nöbet bekleyen sürü ve mezarların sakinlerinden haslı olan garabet, tüm bu karanlık şeyler, giyayı koruyan, onun gözü pek insanlara bütün dünyaların ötesinde atlandırılamaz canavarların uçurumuna giden yolda rehberlik edecek olan, onun yanında hiç kalır. Çünkü o fakihin ömrü uzatılmış olan şekilde tanımladığı en eski, yani umrat, tavildir. Belliği ve hayal gücü, Kaynayan kaosun ortasında sınırları keskin olmayan bulanık resimler oluşturuyor ama Carter bunların anı ve hayalden ibaret olduğunu biliyordu. Yine de bu şeyleri bilincinde tesadüfün değil, etrafını saran ve kendini Carter'ın kavrayabileceği sembollere dönüştürmeye çabalayan dile gelmez büyük ve boyutsuz bir gerçekliğin biçimlendirdiğini hissediyordu. Çünkü... Dünyadaki hiçbir zihin, bildiğimiz zaman ve boyutların dışındaki meyilli uçurumu dokuyan hayalin uzantılarını kavrayamaz. Gözlerinin önünde, dünyanın çoktan unutulmuş geçmişiyle bir şekilde bağdaştırdığı hayallerin ve sahnelerin bulanık bir geçit töreni yapılmaktaydı. Çok ili ve korkunç canlılar... Hiçbir aklı başında düştü asla yer almamış inanılmaz bir bit kördüsü. Uçurumlar, dağlar ve insan işi olmayan taş yapılardan fantastik bir manzara sakınım da sakınımda hareket ediyorlardı. Deniz altında, içinde yaşayan sakinleriyle kentler ve büyük çöllerde kürelerin, silindirlerin ve atsız kanatlı varlıkların uzaya atıldığı veya Uzayın dışına fırladığı kuleler vardı. Carter tüm bu hayalleri birbiriyle ve kendisiyle belirli sabit bir ilişkisi olmasa da algıladı. Kendisinin de fırıl fırıl dönen imgelenin esinlendiği hızla değişen biçim ve konum dışında kararlı bir biçim ya da konum yoktu. Kadırgaların Okranos nehrine, Tira'nın altın yaldızlı ince kulelerinden öteye yelken açtığı, fil kervanlarının ötesinde unutulmuş sarayların ve damarlı bildiş diş tutumlarının ay ışığı altında bütün ihtişamıyla, el bir durumda beklediği gladin hoş kokulu, balta girmemiş ormanlarında dolaştığı çocukluk düşlerinin büyülü bölgelerini bulmayı istemişti. Şimdi daha muhteşem görüntülerden sarhoş olmuş bir halde ne aradığını tam olarak bilmiyordu. Zihninde son derece cüretkâr düşünceler doğuyor. O çok korkulan rehberin karşısına gözünü kırpmadan çıkabileceğini ve ondan anormal, korkunç şeyler isteyeceğini biliyordu. Birden izlenimler geçti belli belirsiz bir istikrara kavuşur gibi oldu. Yabancı ve anlaşılmaz bir tasarımla işlenmiş, bilinmeyen, ters bir geometrinin kurallarına göre şekillendirilmiş çok kocaman kaya kütleleri vardı. Işık rengi kestirilemeyen bir gökyüzünden şaşırtıcı ve birbirine zıt yönlerden geliyor ve dev hierogliflerle süslü, çoğunlukla altıgen kaidelerin üzerine monte edilmiş, ne olduğu anlaşılmayan örtülü şekiller üzerinde. Adeta bilinçle geziniyordu. Bulutumsuz zeminde kayıyor ya da yüzüyor gibi görünen kaidesiz bir başka şekil daha vardı. Dış hatları sürekli olarak kaynı kalmıyor. Bir insan biçimine uzaktan paralellikler göstererek değişiyor. Kaidelerin üzerindeki diğer şekiller gibi bu şekilde, rengi belli olmayan bir kumaşla, Sıkı sıkıya örtülüydü ve Kartır, şeklin arasından bakacağı hiçbir göz göremedi. Muhtemelen bakması gerekmiyordu, çünkü sadece fiziksel bir organizma ve yeteneklere sahip sınıfların çok uzağında varlıklar sınıfından olmalıydı. Çok geçmeden Kartır, bunun böyle olduğunu anladı. Çünkü şekil ses ya da dil kullanmadan zihninin içinde konuşmuştu. Ve terapuz ettiği ismin korkulan, korkunç bir isim olmasına karşın kartır, korku içinde geri çekilmedi. Hatta tam tersine, aynı şekilde sesini ve dilini kullanmadan cesaretle karşı verdi ve iğrenç, nekronomik ondan öğrendiği saygı hareketlerini yaptı. Çünkü bu şekil, Lomar'ın denizden yükselmesinden ve ateşsiz çocuklarının insanoğluna eski bilme öğretmek üzere yeryüzüne gelmesinden bu yana bütün dünyanın korktuğu şeyden aşağı kalır bir şey değildi. Bu şekil elbette ki korkulan rehber, kapının koruyucusu, fakir ömrü uzatılmış olan şeklinde tanımladığı ur at yani... En eski olandı. Rehber her şeyi bildiği gibi düşlerin ve esrarların peşindeki bu adamın, Carter'ın neyin peşinde olduğunu, buraya nasıl geldiğini ve şu anda önünde korkmadan durduğunu biliyordu. Rehberden etrafa yayılanlar da dehşet ve kötülük yoktu ve bir an için Carter... Deli korkunç, iğrenç anıştırmalarını hasetten ve şu anda yapılacak olan şey karşısında duyulan şaşkınlıktan dolayı mutlu düşündü. Ya da belki de rehber ve kötülüğünü ondan korkanlara saklıyordu. Dalgalar yayılmaya devam ederken Carter sonunda onları sözcük olarak algılamaya başladı. ''Ben'' dedi rehber. ''Elbette ki senin bildiğin en eskiyim. Biz, eskiler ve ben seni bekliyorduk. Çok gecikmiş olsan da hoş geldin. Senin anahtarım var ve ilk kapıyı açtım. Şimdi son kapı seni bekliyor. Korkuyorsan daha ileriye gitmek zorunda değilsin. Hiç zarar görmeden.'' Geldiğin yoldan geri dönebilirsin. Ama ilerlemeyi seçersen. Bu duraklamadı uğursuz bir şeyler vardı. Ama dalgalar dostça yayılmaya devam etti. Carter bir an için olsun duraksamadı. Yakıcı bir merak pencesinde kıvranıyordu. İlerleyeceğim diye beyin dalgalarıyla yanıtladı ve senin. Rehberim olmanı kabul ediyorum. Bunun üzerine rehber giysisinin bazı hareketleri de bir kolun ya da benzer bir uzun kaldırıldığını düşündüren hareketler yaptı. Bunu ikinci bir işaret izledi ve Carter çok iyi öğrendiği eski zaman bilimlerinden nihayet son kapıya iyice yaklaşmış olduğunu anladı. Işık şimdi açıklanamaz bir renge bürünmüş, Neredeyse altıgen kaideler üzerindeki şekiller daha anlaşılır bir hal almıştı. Daha dik oturduklarından dış hatları insanı daha fazla andırır olmuştu. Ama onların insan olmadığını biliyordu. Örtülü başların üzerinde adı çoktan unutulmuş bir yontucunun Tataristan'daki yüksek, Aşin bir dağın derin uçurumları kıyısında yoğunktuğu bazı atlı heykellerin başlarındaki taçları tuhaf bir şekilde akla getiren, rengi belli olmayan bir tür yüksek taçlar bulunduğu görülürken, Carter, bazı sargı kıvrımlarının altında oymalarla süslü başları acayip ve arkayık bir sırrı barındıran uzun saltanat asaları bulunduğunu anladı. Carter onların ne olduklarını... Nereden geldiklerini ve kime hizmet ettiklerini de hizmetlerinin bedelinde tahmin ediyordu. Ama yine de hoşnuttu. Çünkü bir tek büyük serüven de hepsini öğrenecekti. Lanet diye düşündü. Körlükleri yüzünden tek gözle bile olsa görebilen herkesi mahkum edenler ortaya attıkları bir sözcükten başka neydi ki? Kötü niyetli eskiler hakkında... Sanki ebedi düşlerinden bir an için uyanıp da insan olduğunu üzerine gazap yağdıracaklarmış gibi saçma sapan sözler edenlerin kibirinin büyüklüğüne şaştı. Sanki bir mamut bir solucandan çılgınca almaya kalkışırmış gibi diye düşündü. Şimdi altıgen kaideleri üzerinde bulunanlar tuhaf bir şekilde oymalarla süslenmiş saltanat asalarını sallayarak onu selamlıyor, ve Carter'ın anladığı mesajlar yayıyorlardı. Seni selamlıyoruz. En eski ve gösterdiğin büyük cesaretle bizlerden biri olan seni. Randolph Carter. Carter o zaman kaidelerden birinin boş olduğunu gördü. Ve en eskinin bir hareketinden oranın kendine ayrılmış olduğunu anladı. Diğerlerinden daha yüksek ve onların oluşturduğu yarım çember, elips, parabol ya da hiperbol olmayan tuhaf kabistatın ortasında bir kaide daha gördü. Bunun rehberin kendi tahtı olduğunu tahmin etti. Carter ilerleyip anlaşılmaz bir şekilde yükselerek yerini alırken rehberinde yerini almış olduğunu gördü. Çok net olmasa da yavaş yavaş ortaya çıktı ki en eski elinde bir şey tutuyordu. Örtülerin altındaki arkadaşlarının görmesi için ya da onların gördüğü bir şey yanıt olarak elbisesinin öteye savrulmuş kıvrımların altında sıkı sıkıya tuttuğu bir şey. Bu yanar döner bir metalden kocaman bir küre. Ya da görünüşte bir küreydi ve rehber küreyi ileri doğru uzattığı zaman dünyadakilere hiç benzemeyen bir ritimle zaman zaman yükselip alçalan hafif bir müzik sesi ortalığa yayılmaya başladı. Bu ses bir şarkıyı daha doğrusu insan imgelemenin bir şarkı olarak yorumlayacağı bir ezgiye aklı getiriyordu. O sırada sözde küre ışımaya başladı ve ne gibi belirsiz renklerin bir nabız gibi atan soğuk ışığıyla parıldarken Carter, renk titreşimlerinin şarkının yabancı ritmine uyduğunu gördü. O zaman, kaidelerin üzerindeki taçlı, saltanadağsalı şekiller, örtülü başların etrafında hiçbir sınıfa sokulmayacak türden ışık bulutları oynaşırken Yine aynı açıklanamaz ritimle hafif, tuhaf bir salınıp tutturdular. Hindu, öyküsünün burasında susup çılgın tiktakları dünyada bilinen hiçbir ritme uymayan dört gösterge kollu katranı yoruldukli, tabut biçimi saati anlamlı bir şekilde baktı. Bayda mercini, dedi Hindu, bilgi ev sahibine ansızın. Altıgen kaydın üzerindeki şarkı söyleyip başlarını sallayan bu kukulatalı şekillerin yabancı ritmini özellikle size anlatmaya gerek yok. Siz dış uzantılardan hoş bir armağan almış tek insansınız. Şu saat sanırım zavallı Harvey sana sık sık sözünü ettiği, çağlarca eski gizli mirası Yan oya gitmiş, ve o korkunç, yasak kentten bazı şeyler getirmiş, tek canlı olduğunu söyleyen kahin yogi tarafından gönderilmiş olmalı. Onun incelikli özelliklerinden ne kadarını bildiğinizi doğrusu merak ediyorum. Düşlerim ve okuduklarım doğruysa, ilk kapıyı çok iyi bilenler tarafından yapılmış olmalı. Neyse, biz öykümüze dönelim. ''Sonunda'' diye devam etti Sıvami. Sallanmalar ve şerpeyi andıran sesler sustu. Artık aşağı sarkmakta olan hareketsiz başların etrafındaki hafifçe parlayan aylar sönerken, örtülü şekiller tuhaf bir şekilde kaideleri üzerine yırıldılar. Ama sözde küre şiddeti azalıp çoğalan açıklanamaz bir ışıkla parlamaya devam etti. ''Kartır'' eskilerin onları ilk gördüğü zamanki gibi yeniden uykuya dalmış olduğunu hissetti ve gelişiyle ne tür kozmik düşler görmelerine yol açtığını merak etti. Yavaş yavaş bu tuhaf şarkılı ayinin bilgi verme amaçlı olduğunu ve pasaportu gümüş anahtar olan son kapıyı düşleri açsın diye en eski arkadaşlarının şarkılarla yeni, ve tuhaf bir türk uykuya daldırdığını anladı. kartır eskilerin daldıkları derin uykuda, mutlak uzaklığın dipsiz büyüklüğünü düşünmekte olduklarını ve mevcudiyetinin gerektirdiği şeyi başaracaklarını biliyordu. Rehber bu uykuyu paylaşmadı ama daha ince ve sessiz bir yoldan onlara bilgi aktarmaya devam eder göründü. Rehberin, arkadaşlarının düşlerinde görmelerini istediği şeylerin imgelerini ettiği besbelliydi ve Carter, eskilerden her biri emretilen düşünceyi hayal ederken, bir görüntünün çekirdeğinin kendi dünyevi gözlerinde dolacağını biliyordu. Tüm bu şekillerin hepsinin düşleri tek ve aynı olduğunda bu görüntü oluşacak ve gereksindiği her şeyi yoğunlaşma yoluyla, etek yemeğe bürünecekti. Böyle şeylere yeryüzünde tanık olmuştu. Bir grup uzmanın aynı amaca yönelmiş arzusunun bir düşünceyi somut bir nesneye dönüştürdüğü Hindistan'da ve çok az insanın hakkında konuşmayı göze alabildiği eski atlanatta. Carter, Son kapının nasıl bir şey olduğundan ve nasıl geçileceğinden emin olamıyordu. Gergin bir beklentinin pençesinde kıvranıyordu. Bir tür bedene sahip olduğunu ve meşum gümüş anahtarı elinde tuttuğunun bilincindeydi. Tam karşısındaki yüksek taş kütleder bir duvar kadar düzgündü ve Carter'ın bakışları karşı unutmaz bir tarzda bu kütlenin ortasına doğru çekiliyordu ve sonra birden en eskinin zihin dalgalarının artık yayılmadığını fark etti. İlk defa olarak Carter mutlak sessizliğin, hem fiziksel hem ruhsal bakımdan ne kadar korkunç bir şey olduğunu kavradı. İlk anlarda, dünyanın boyutsal uzantılarının gizemli bir şekilde zayıflayıp güçlenmesinden başka bir şey olmayan bazı zayıf, Zor hissedilir titreşimler vardı. Ama şimdi uçurumun sessizliği her şeyin üzerine çubanmıştı. Bedenini belli belirsiz seslenmesine karşın duyulur bir şekilde soluk alıp veriyordu. Ve o mürattabilin sözde küresi kıpırtısız ve titreşimsiz parlıyordu. Şekillerinin başlarının etrafında oynaşanlardan daha parlak bir ışık bulutu, korkunç rehberin örtülerinin altındaki başın etrafında donmuşçasına parlıyordu. Carter uyku bastığı yönünü kaybetmişlik duygusu içine yuvarlandı. Garip ışıklar, altı genimizi kayıtelerinde oturan eskilerin etrafında kopkoyu karanlıklara dönüşürken, Akıl almaz uzaklara has bir hava doğdu. Sonra ılık, hoş kokuların dalga dalga yüzüne çarptığı dipsiz derinlikleri doğur yavaş yavaş sürüklendiğini hissetti. Sanki yakıcı, gül rengi bir denizde, dalgaları alev alev yanan bir sahile çarpıp köpüklenen ilaçlı şaraptan bir denizde yüzüyordu. Kabaran dalgaları uzak sahilleri döven bu engin denizi yarım yamalak gördüğünde, büyük bir korkunun pençeleri arasına düştü. Ama sessizlik kırılmıştı. Dalgalar fiziksel olmayan bir ses ve kolay anlaşılamayan sözcüklerden bir dille onunla konuşuyordu. Hakikat insanı iyinin ve kötünün ötesindedir dedi ses olmayan bir ses. Hakikat insanı, her şey dire ulaşmıştır. Hakikat insanı, yanılsamanın tek gerçek olduğunu ve özdeğin büyük bir sahtekar olduğunu öğrenmiştir. Ve şimdi, bakışlarının karşı konulmaz bir şekilde çekildiği bu kaya yüzeyinde, çok uzaklarda kalmış olan üç boyutlu yeryüzünün gerçek olmayan yüzeyinde bulunan mağara içindeki mağarada çok uzun bir süre önce kısacık bir an için gördüğüne hiç benzemeyen bir kemer delirmişti. Carter, iç kapıyı açmış olan harekete çok benzeyen öğrenilmemiş içgüdüsel bir hareketle gümüş anahtarı kullanmakta olduğunu kavradı. Yanaklarını yalayan bu gül sarhoşu denizin, kendi büyüsünün ve eskilerin bu büyüye yardım eden düşüce girdabının önünde açılıp yol veren sert ve parlak kaya kütlesinden başka bir şey olmadığını anladı. Hala içgüdünün ve körlemesine kararlılığın yol göstericiliğinde ileriye, son kapıdan içerilere doğru yüzmeye devam etti. Randolph Carter'ın dev kayak içinde ilerlemesi, yıldızlar arası sonsuz boşlukta baş döndüren bir düşüşe benziyordu. Çok uzaktan, fevkalade büyük, inanılmaz tatlılıkta dalgaları hissetti. Ve sonra kocaman kanatların çırpma sesini ve yeryüzünde, hatta güneş sisteminde bilinmeyen cıvıltı ve mırıltılara benzeyen sesler duydu. Arkaya bir göz attığında, bir tek değil birçok kapı gördü. Bazılarında, sonradan anımsamamaya çalıştığı bazı şekiller yaygara koparıyorlardı. Ve sonra hansızın şekillerin verebileceğinden daha büyük bir korku duydu. Daha ilk kapı dengesini alt üst etmiş, bedeninin varlığından... Ve etrafındaki puslar içindeki nesnelerle olan ilişkilerden kuşku duymasına yol açmıştı. Ama ondaki teklik duygusunu parçalamamıştı. Hala Randolph Carter ve kaynaşan boyutlar içinde sabit bir noktaydı. Ama şimdi son kapının ötesinde yiyip bitiren bir korkuyla tek bir kişi değil birçok kişi olduğunu kavradı. Aynı anda birçok yerdeydi. Yeryüzünde. 7 Ekim 1883 günü Randolph Carter adlı küçük bir çocuk, yılan inini akşamın sessizliği içinde terk ediyor, kayalık yamaçtan aşağı koşuyor, dalları yamru yumru meyve bahçesinin içinden geçerek, arkamın arkasındaki tepelerde bulunan Christopher amcasının evine yollanıyordu yine. Dünya takmine göre nasılsa 1928 yılı olan aynı anda Randolph Carter'dan başka biri olmayan belli belirsiz bir gölge, yeryüzünün boyutlar ötesindeki uzantısında eskilerin arasında bir kaidede oturuyordu. Burada, son kapının ötesindeki bilinmeyen ve şekilsiz kozmik uçurumda bir üçüncü Carter'ı daha vardı ve başka bir yerde, sonsuz çokluğu ve muazzam çeşitliliği onu deliliğin eşiğine getiren bir manzaralar karmaşası içinde, son kapının ötesindeki yerel görüntünün olduğu kadar bizzat kendinin de olduğunu bildiği varlıkların sınırsız karmaşası bulunuyordu. Yer kre bilinen ve kuş kullanılan bütün evlileri ve maddi varoluşun bilgiyi, kuşkunlu ve güvenilirliği aşan en uzak çağlarına ilişkin tüm dekorlarda kartırlar vardı. Aynı anda, insan ve insan olmayan, omurgulu ve omurgasız, bilinçli ve bilinçsiz, hayvan ve bitki biçiminde kartırlar ve dahası, dünyevi yaşamla ortak hiçbir yanı olmayan ama başka gezegenler, sistemler, Galaksiler ve kozmik sistemlerin arka planında taşkınca hareket eden kartırlar vardı. Ebedi yaşamın sporları dünyadan dünyaya, evrenden evrene damlıyordu ve yine de hepsi aynı derecede kendisiydi. Bir an için gözüne çarpan şeylerden bazıları, ilk düş görmeye başladığı çok eskiden içinde bulunduğu düşleri anımsatıyordu. Birkaçıysa, dünyevi hiçbir mantığın açıklayamayacağı akıldan çıkmayacak türde büyüleyici ve dehşet verici bir şeylere benziyordu. Bu gerçekte yüz yüze kalan Randolph Carter, büyük bir korkunun batmakta olan bir ayın zayıf ışığında eski ve iğrenç bir mezarla iki kişi girip de tek başına çıktığı o iğrenç gecenin en nazik anında duyduğu korkudan bile büyük bir korkunun pençesinde dönülüp durdu kimliğini getirmekten doğan umutsuzlukla hiçbir ölüm, hiçbir felaket, hiçbir ıstırap boyu düşemez. Hiçlikle bütünleşmek huzurlu bir umutuştur. Oysaki varoluşunun bilincinde olup da artık diğer varlıklardan değişik, belirli bir varlık olmadığını bilmek, artık bir ben olmamak, bu atsız ıstırap ve dehşetin duruğudur. Geçmişte Boston'da bir Randolph Carter'ın var olduğunu biliyordu ama onun son kapının ötesindeki varlığın bir parçası mı yoksa bir suretim mi olduğundan emin olamıyordu. Kendi benliği ortadan kalkmıştı ve yine de o bireysel varoluşun bu mutlak yokluğu karşısında o dinlenebilecek bir şey varsa eğer anlaşılmaz bir şekilde bir yığın ben olduğunun bilincindeydi. Bedeni sanki birdenbire Hint tapınaklarındaki o çok kollu çok başta heykellere dönüşmüştü ve şimdi o şaşkınlık içerisinde bunlardan hangisinin orijinal, hangilerinin sonradan ilave edilmiş olduğunu anlamaya çalışıyor gibiydi. Tabi eğer diğer etekemiye kemiğe bürünmelerden farklı bir orijinal varsa. Sonra Carter'ın kapı ötesi parçası, perişan eden bu düşünceler içinde dehşetin başucu olarak görülen yerden olancığı hızıyla çok daha derinlerdeki dehşetin insanı çekip içine alan karanlık çukuruna atıldı. Bu sefer büyük ölçüde dışsal bir güçtü. Aydınlandı kendini karşılayan, sarmalayan saptıran ve ilaveten o yöredeki varlığına kendi kendinin bir parçası ve tüm zamanlarda tüm uzaylara bitişik görünen bir kişilik gücü, hiçbir görsel ünge yoktu. Yine de varlık duygusuyla yöresellik, özdeşlik ve sonsuzluğun o korkunç birlikteliği kavramı hiçbir Carter parçasının bugüne kadar var olabileceğini düşünemeyeceği ölçüde felç bir dehşeti düşmesine yol açıyordu. Bu müthiş büyük şaşkınlık içerisine kısmen kartır parçalanmış kişiliğinden kaynaklanan dehşeti unuttu. Bu sınırsız varlıkla benim tümün bir, birin tüm olması haliydi. Sadece uzay, zaman sürekline ilişkin değil, varoluşun hayali ve matematiği aşan sınırsız nihai, bir mutlak alanının özüne hayat veren şeye ilişkin bir durumdu. Belki de dünyadaki bazı gizli mezheplerin gizliden gizliye, yok Sotot olarak adlandırdığı, daha birçok adı olan bir tanrıydı. Yugot kabuklularının öteki olarak tapındığı, helezoni bulutsuların hayalperest beyinlerinin tercüme edilemez bir işaret olarak algıladığı şeydi. Yine de, Carter Suret, tüm bu kavramların ne kadar eksik ve önemsiz olduğunu şimşek hızıyla kavradı. Ve şimdi varlık, Carter Suret'e çarpan, yakan ve gümbür diyen, neredeyse dayanılmaz bir şiddetle içinde bulunduğu kavu mahveden ve eskilerin dünyevi olmayan garip sanımlarına, ve ilk kapının ötesinde uzanan bu şaşırtıcı bölgedeki anormal ışık titreşimlerine benzeyen bir enerji yoğunlaşması olan muazzam dalgalara hitap etmekteydi. Sanki güneşler, dünyalar ve evrenler karşı konulmaz bir öfkeyle vurup yok etmek için işbirliği yapmak üzere uzayda bir noktada buluşmuşlardı. Ama büyük dehşetler arasında nispeten küçük bir tanesi iyice azalmıştı. Çünkü kavurucu dalgalar, kapı ötesi Carter'ı sonsuz sayıda kopyasından ayırmış, onun yeniden bir kimliğe kavuştuğu duygusun edilmesine yol açmıştı. Dinleyici bir süre sonra, dalgalanan bildiği konuşma biçimlerine tercüme etmeye başladı. Duyduğu dehşet ve sıkıntı azaldı. Korku, salt huşuya dönüştü. Gözüne bir küfür kadar anormal görünen şey tarif edilemez derecede haşmetli göründü. ''Randolph Carter'' dedi ses sanki. ''Senin gezegeninin uzanımındaki görüntülerim olan eskiler, seni kaybetmiş olduğu küçük düş ülkelerine bu yakınlarda geri dönmüş, ama bu kez sahip olduğu daha büyük özgürlüklerle daha büyük ve daha asil arzu ve meraklar duyan biri olarak gönderdiler.'' tepeden tırnağı orkideye kesilmiş kiledin unutulmuş fildiş kentlerini aramak üzere altın okronostan yukarı yelken açmak, efsanevi kuleleri ve sayısız kubbesi senin dünyana bütün maddeleri maddelere yabancı bir gökte parlayan tek kırmızı yıldız altında haşmetle yükselen Irak, Vat'ın, Opal tahtında hüküm sürmek istedim. Şimdi, iki kapıdan geçtikten sonra daha yüce şeyler istiyorsun. Bir çocuk gibi, Hoşlanılmayan bir sahneden sevilen bir düşe kaçmayacak, bir erkek gibi bu sahne ve düşlerin arkasında yatan en derin sırların içine dalacaksın. İsteğini uygun buldun ve senin insan dediklerine veya onlara benzeyenlere beş defa olmak üzere senin gezegeninden varlıklara sadece on bir defa verdiğim şeyi sana da vermeye hazırım. Bir bakışın zayıf bir ruhu mahvedişi, nihayi esrarı sana göstermeye hazırım. Bununla birlikte, bu ilk ve son gizeme tam olarak bakmadan önce hürür istersen gözlerinin önündeki perde kalkmadan, iki kapıdan da geri dönebilirsin. ansızın durması. Kartarı yalnızlık duygusuyla ülperdici ve korkudan bir sessizlik içinde bıraktı. Her taraftan boşluğun bulutsuz büyüklüğü üstüne çullandı. Ama araştırmacı varlığın hala orada olduğunu biliyordu. Bir süre sonra zihinsel esasını uçurma fırlattığı sözcükleri düşündü. Kabul ediyorum. Geri çekilmeyeceğim. Dalgalar yeniden akmaya başladı ve kartır varlığın kendini duymuş olduğunu anladı. O zaman, araştırmacının gözlerinin önüne yeni görüş sahaları açan ve ona kozmos konusunda asla sahip olmayı ummadığı bir kavrayı sağlayan bir bilgi ve açıklama seri aktı sınırsız zihninden. Ona, Üç boyutlu dünya algısının ne kadar çocukça ve yetersiz olduğu ve bilinen yukarı aşağı, ileri geri ve sağ sola yönlerinin dışında sonsuz sayıda yön olduğu anlatıldı. Küçük, insanca çıkarlar ve ilişkileriyle, kinleri, öfkeleri, aşkları ve kibirleriyle, övülmeye ve fedakârlığa duydukları özdenle, akla ve doğaya aykırı sadakat talepleriyle, küçük dünya tanrılarının küçüklüğü ve gösterişli boşluğu gösterildi. İzlenimlerin çoğu, kendilerini Kartra sözcükler olarak ifade ederken, diğer duyuların tercümanlık yaptığı daha başka izlenimlerde vardı. İnsanoğlunun gözü, ve bilini de kavranabilecek boyutların ötesinde bir boyutta olduğunu Carter belki gözleriyle belki de hayal gücüyle kavradı. Başlangıçta bir güç kasırgası, sonra da sonsuz bir boşluk olan şeyin kasvetli gölgesinde şimdi duyularını uyuşturan bir dizi yaratılış görüyordu. Ömrü boyunca gizemli konulara incelenmiş olmasına karşın, çok sayıda uzantısı düşünebildiği bütün büyüklük ve boyutları aşan muazzam şekillere bulunduğu inanılmaz derecede elverişli noktadan bakıyordu. Arkamdaki çiftlik evinde 1883 yılında küçük Randolph Carter'ın ilk kapının ötesinde belli belirsiz altıgen bir kaidinin üzerindeki belirsiz şeklin, sınırsız boşluktaki varlıkla şu anda karşı karşıya olan parçanın ve hayal ya da kavrama gücünün tasavvur ettiği diğer kartırların nasıl olup da aynı anda var olabildiğini bulanık bir şekilde anlamaya başlıyordu. Sonra dalgalar güçlendi ve onu, şu anki parçasının son derece küçük bir bölümünü oluşturduğu çok biçimli varlığıyla uzaklaştırarak anlayışını arttırmaya çalıştı. Dalgalar ona, uzaydaki her şeklin bir üst boyuttaki kendisine karşılık gelen başka bir şeklin bir düzlemle kesilmesinin sonucundan başka bir şey olmadığını anlattı. Tıpkı, küpün bir düzlem tarafından kesilmesinin kareyi, kürenin bir düzlem tarafından kesilmesinin dairesi oluşturması gibi. Üç boyutun küpü ve küresi dört boyutun kendilerine karşılık gelen şekillerinden, bunlar da beş boyutun şekillerinden kesilmişlerdir. Ve bu böylece baş döndürücü yüksekliklere kadar, Sonsuzluktaki ilk modele kadar sürer gider. İnsanların ve insanların tanrıların dünyası sonsuzca küçük bir şeyin sonsuzca küçük bir aşamasından başka bir şey değildir. Bu küçük bütünlüğün üç boyutlu aşamasına, Om um Mu'at eskilere düşler dikte ettirdiği ilk kapıdan ulaşılır. İnsanların onu gerçeklik olarak selamlamasını, ve onun çok boyutlu orijinali düşüncesini gerçeklik dışı olarak damgalamasına karşın gerçek bunun tam tersidir. Bizim madde ve gerçeklik dediğimiz şey gölge ve yanılsama. Bizim gölge ve yanılsama dediğimiz şey ise madde ve gerçekliktir. Zaman diye devam etti dalgalar. Hareketsizdir ve ne başı? ne de sonu vardır. Onun hareketli olduğu ve değişme yol açtığı bir yanılsamadır. Aslında onun kendisi bir yanılsamadır ve sınırlı boyutların dar görüşüne sahip olmadıkça geçmiş, şimdi ve gelecek diye bir şey yoktur. İnsanlar zamanı sadece değişim dedikleri, kendisi de bir yanılsama olan şey yüzünden düşünürler. Geçmiş... Şimdi ve gelecek aynı anda mevcuttur. Bu vahiy, Carter'ın kuşkusuna yer bırakmayacak tarzda tanrısal bir ağır başlıkla geldi. Söylenenlerin onun algı sınırlarının çok ötesinde olmasına karşın, tüm yerel görüş açılarını ve dar, kısmi görüşleri çürüten son kozmik gerçekliğin ışığında, Doğru olmaları gerektiğini biliyordu Ve yerel ve kısmi görüşlerin tutsağı olmadığından Derin spekülasyonlardan haberdardı Ve tüm araştırması Yerel ve kısmi olanın gerçek dışılığı inancına dayanmıyor muydu? Etkileyici bir suskunluktan sonra dalgalar konuşmaya devam ederek Az boyutlu bölgelerin sakinlerinin değişimi sadece Dış dünyayı çeşitli kozmik açılardan gören bilinçlerinin bir işlebi olarak adlandırdığını söyledi. Bir koninin kesilmesi sonucu ortaya çıkan şeklin, Kesme açısıyla değişmesi, Koninin kendinde bir değişiklik olmadan kesme açısına göre çember, Elips, parabol veya hiperbol olması gibi değişmeyen ve sonsuz bir gerçekliğin yerel görünümleri de kozmik bakış açısındaki farklılıklarla değişebilir. Bu bakış açılarının çeşitliliğine iç dünyaların zayıf varlıkları tutsaktırlar. Çünkü küçük bir istisna dışında onları denetlemesini öğrenemezler. Yasak şeyleri araştıranlardan sadece çok küçük bir bölümü bu denetim yeteneğini kazanabilmiş ve sonuçta zamanı ve değişimi fethetmişlerdir. Ama Kapıların dışındaki varlıklar tüm açılara kumanda eder. Kozmos'un sayısız parçasını parça parça değişimler içeren bakış açıları ya da bakış açılarının ötesindeki değişimsiz bütünlük açılarından canlarını istediğince görebilirler. Dalgalar geçici olarak yeniden sustuğunda Carter... Başlangıçta kendini o kadar dehşete düşürmüş olan kayıp kimlik bulmacasının ardında yatan nihai gerçeği dehşet içerisinde ve belli belirsiz anlamaya başladı. Sezgisi vahim parçalarını bir araya getirdi ve sırrı kavramaya iyice yaklaştırdı. İlk kapının berisinde gümüş anahtarı son kapıyı açabilsin diye doğru kullanması için o Murat büyüleri onu korumamış olsaydı, vahiydeki korkunç felaketlerin çoğuna uğramış olacağını, belinin sayısız dünyevi benzerleri bölünmüş olacağını anladı. Daha net bilgiler edinmeyi çok istediğinden, çeşitli suretleri, şu anda son kapının ötesinde bulunan parçası, hala ilk kapının berisindeki alt genimsi kaydede oturmakta olan parça, 1883'ün küçük çocuğu, 1928'in ergin insanı, kalıtını oluşturan ve benliğinin speri olan ataları ve bir anda ulaştığı korkunç kavrama gücünün ilk anda kendisiyle özdeşleştirdiği başka çağların ve başka dünyalarının atlı sakinleri. Arasındaki ilişkilerin tam olarak ne olduğunu soran düşünce dalgaları yolladı. Varlığın dalgaları yanıt olarak, Dün gibi bir zihin içinde neredeyse erişilmez olan şeyleri anlaşılır kılmak üzere yavaş yavaş kabarmaya başladı. Sınırlı boyutların varlıklarının soyundan gelenlerin hepsi… Diye devam etti dalgalar ve bu varlıkların her birinin gelişimlerindeki her aşama, boyut dışı uzaydaki ilk örnek olan ebedi bir varlığın görüntüleridir sadece. Her yerel varlık, oğul, baba, dede ve benzeri ve bireysel varlığın her aşaması, bebek, çocuk, ergen, yetişkin, aynı ilk örnek ve ebedi varlığın, onu kesen bilinç düzlemi açısındaki değişimin neden olduğu, farklı aşamalarından başka bir şey değildir. Her yaştaki Randolph Carter, Randolph Carter ve onun, İnsan ve insan öncesi, dünyalı ve dünya öncesi ataları, bunların hepsi uzay ve zamanın dışındaki nihai ve ebedi bir kartırın aşamalarıdır sadece. Her durumda ebedi ilk örneği kesen bilinç düzleme açısındaki değişikliğin farklılaştırdığı hayali iz düşümlerdir. Küçük bir açı değişikliği bugün araştırmacısına ödünün çocuğuna dönüştürebilir. Randolph Carter'ı 1692'de Salem'den arkamın arkalarındaki tepelere kaçan Büyücü Edmund Carter'a ya da 2169'da Moğol sürülerini Avustralya'dan püskürtmede tuhaf yollara başvuracak olan Pigman Carter'a dönüştürebilir. İnsan Carter'ı çok eski devlerin Hiboryası'nda oturan ve bir zamanlar Arkturus'un çevresinde dönen çifte gezegen katmilden kaçtıktan sonra yoğrulabilir. Kara at tapınan şu eski varlıklardan birine dönüştürebilir. Dünyalı kartarı, uzak atası ve kuşkulu bir şekle sahip katmildi bir varlığa veya galaksiler ötesi, Strontli daha uzak bir yaratığa veya daha eski bir uzay zaman dizgisindeki gaz halinde bir bilince, veya kavranamaz bir yörüngede dönen karanlık, radyoaktif bir kuyruklu yıldız üzerindeki gireceğin bitki beyinde ya da sonsuz kozmik çevrimde daha başka şeylere dönüştürebilir. İlk örnekler diye devam etti bir nabız gibi zonklayarak dalgalar. Nihai uçurumun şekilsiz, Tarif o namaz ve az boyutlu dünyaların ancak çok az sayıdaki düşçüsü tarafından tahmin edilebilen halkıdır. Bunların önde gelenlerinden biri olan bilgi veren varlığın kendisi aslında kartırın kendi ilk örneğiydi. Carter'in ve tüm atalarının yasak kozmik sırlara duydukları doymak bilmez açlık üstün ilk örneklerden gelen doğal bir sonuçtu. Bütün dünyalarda, bütün büyük büyücüler, bütün büyük düşünürler, bütün büyük sanatçılar, onun suretleriydi. Duyduğu saygıyla karışık korkudan afallamış halde ve dehşet verici bir tür hazla, Randolph Carter'ın bilinci kendisinden türediği bu aşkın varlığın önünde saygıyla eğildi. Dalgalar yeniden susarken, Carter... Tuhaf metiyeler, tuhaf sorular ve daha da tuhaf ricaları aklından geçirerek bu görkemli sessizlikte derin düşüncelere daldı. Alışılmadık manzaralar ve öngörülmedik ifşaatlardan şaşkına dönmüş zihninden birbiriyle çelişen garip düşünceler geçiyordu. Birden bu ifşaatların gerçekten doğru olması halinde bilinç düzleminin açısını değiştirecek büyüye hükmetebilirse, şimdiye kadar sadece düşlerinde ziyaret ettiği sonsuz uzak çağlara ve evrenin sonsuz uzak kısımlarına bedenen gidebileceğini akıl etti. Peki, gümüş anahtar bu büyüyü sağlayamaz mıydı? Onu ilkin 1928'deki bir adamdan, 1883'teki bir çocuğa, sonra da zamanın oldukça dışında bir şey dönüştürmemiş miydi? Tuhaf olmakla birlikte şu anda bedeninin yok gibi görünmesine karşın anahtarın hala yanında olduğunu biliyordu. Sessizlik sürerken Randolph Carter aklına üşüyen düşünce ve soruları dalgalar halinde yaydı. Bu sonsuz boşlukta ilk örneğinin, İnsan veya insan öncesi, dünyalı veya dünya dışı, galakside veya galaksi ötesinde bütün görüntülerinden eşit uzaklıkta olduğunu biliyor ve varlığının diğer aşamaları özellikle de 1928 dünyasından zaman ve uzayda en uzak olan ya da hayatı boyunca güçlerine en fazla girmiş olan aşamalar konusunda yakıcı bir merak duyuyordu. İlk örneği olan varlığın canı isterse bilinç düzlemini değiştirerek onu hayatının bu çok uzaklarda kalmış aşamalarından herhangi birine bedenen indirebileceğini hissediyor ve başına gelen bunca mucizevi şeye rağmen düşlerinde parça parça gördüğü acayip ve inanılmaz sahnelere bedenen gitmek için yanıp tutuşuyordu. Kesin bir niyet taşımaksızım. Varlıktan kendini, çok renkli beş güneşi yabancı takım yıldızları, baş döndürücü kara uçurumları, pençeli, tapir burunlu sakinleri, garip metal kuleleri, anlaşılmaz tünelleri ve havada yüzen gizemli silindirleriyle boyuna uykularına giren loş, fantastik bir dünyaya sokmasını istiyordu. Bu dünyanın, Kişinin serbestçe başkalarıyla ilişkisini sürdürebileceği tasarlanabilir kozmosun bütün olduğunu sezinliyor, başlangıcını şöyle bir gördüğü manzaraları keşfetmeye ve pençeli, hortumlu yaratıkların dolaştığı daha uzak dünyalara doğru uzay yolculuğuna çıkmaya can atıyordu. Korkmaya vakti yoktu. Çünkü tuhaf yaşamanın bütün bunalım anlarında salt kozmik merağı, her şeye baskın çıkmıştı. Dalgalar korkutucu titreşimlerine yeniden başladığında, Carter aşırı rica'nın kabul gördüğünü biliyordu. Varlık ona içinden geçeceği zifiri karanlık uçurumları, etrafında yabancı bir dünyanın dönmekte olduğu, mevcudiyetinden kimsenin haberdar olmadığı, bilinmeyen beş yıldızlı ve bu dünyanın pençeli, hortumlu yaratıklarının sürekli savaş halinde olduğu dehşet verici varlıkların imlerini anlatıyordu. Varlık onu ayrıca, Carter suretin oturmuş olduğu dünyayı geri getirmek üzere onu kişisel bilinç yüzlemiyle aranılan dünyanın uzay zaman unsurlarının bilinç yüzleminin nasıl aynı anda eğileceğini anlattı. Varlık, Seçtiği uzak ve yabancı dünyadan geri dönmek istiyorsa, sembollerinden emin olması gerektiği hususunda Carter'ı uyardı ve Carter'da sabırsızlıkla onayladığını belirten dalgalar gönderdi. Yanında olduğunu hissettiği ve kendini 1883'e yollamak için dünyanın de onun kişisel yüzlemini aynı açıyla eğen gümüş anahtarın kastedilen sembolleri içerdiğini düşünüyordu. Carter'ın sabırsızlandığını gören varlık, bunun üzerine bu muazzam düşüşü gerçekleştirmeye hazır olduğunu belirtti. Dalga akışı, yerine atsız, korkunç beklentilerle dolu gerilimli bir sessizliğe terk ederek ansızın kesildi. Sonra hiçbir ön belirt olmaksızın bir vızıltı ve davul sesi duyuldu. Bu sesler güçlenerek müthiş bir pümbürtüye dönüştü. Carter bir defa daha kendini alev alev yanan yıldızın yakan ısısı mı yoksa niyayı uçuruğunun her şeyi kaskatı donduran soğum olduğunu kestiremediği ve dış uzayın şimdi artık o tanıdık, dayanılmaz ritmiyle vuran, yakıp kavuran büyük bir enerji yoğunlaşmasını odağında buldu. Bizim evrenimizde son derece yabancı renklerden bantlar ve ışınlar önünde oynayıp Dans etti, desenler çizdi. Kartır korkunç hareket hızının bilincindeydi. Bir ara bulutlar içerisinde bu başka bir biçimden çok altıgen demilebilecek bir tat üzerinde tek başına oturan bir şekil gözüne çarptı. Hindu susu köküsünü ara verdiğinde. Temercin ve Pilips'in dalgın dalgın kendine bakmakta olduklarını gördü. Aspimval, anlatılanları dinlemiyormuş gibi yapıyor, bakışlarını gösterişli bir şekilde önündeki kağıtların üzerinde dolaştırıyordu. Boğulmuş, ihmal edilmiş üç ayaklı mangallardan çıkan dumanlar havada acayip, inanılmaz şekiller çizer ve hava akımıyla uçuşan halıların garip gürleriyle rahatsız edici birleşimler yaratırken, Tabut biçimi saatin yabancı ritimli tiktakları, yeni ve davranış şun bir anlam kazanmıştı. Mangallara bakan yaşlı zenci gitmiş, evdeki giderek artan gerilimden korkmuş olmalıydı. Konuşmacı, tuhaf bir şekilde güçlükle ağzından dökülen sözcüklerle ama yine de akıcı bir şekilde yeniden konuşmaya başladığında, Özür niteliğinde bir duraksamayla biraz tutuktu. ''Uçurumla ilgili şeyleri inanılmaz buldunuz.'' dedi. ''Ama ileride anlatacağım daha somut ve maddi şeyleri daha da inanılmaz bulacaksınız.'' ''Kafamızın çalışma şekli böyledir. Mucizeler, sınırları belirsiz, olası düş bölgelerinden üç boyuta getirildiğinde... İki misli inanılmaz olurlar. Size bu konuda daha fazla şey anlatacak değildim. Bu tamamen farklı bir hikaye. Size sadece kesinlikle bilmeniz gerekenleri anlatacağım. Carter, yabancı ve çok netli bu son girdaptan sonra, bir an için eski, sevetkar düşü olduğunu düşündüğü bir ortamda buldu kendini. Çok geceler önce olduğu gibi, Farklı renkte bir güneşin ışınları altında alev alev yanan açıklanamaz türde bir metalden yapılmış sokaklarda bençeli, hortumlu kalabalık bir yaratık sürüsü arasında yürümekteydi. Aşağı baktığında kendi gövdesinin de onların keyif olduğunu gördü. Buruşuk, kısmen pullarla kaplı, esas olarak böceklere benzer tuhaf şekilde eklendi, ama yine de insan görüntüsünün karikatürüne bile benzemeyen, iğrenç görmüşlüğü bir pençeyle tutuyordu olsa, gümüş anahtar hala elindeydi. Bir süre sonra düş duygusu yok oldu ve Carter, daha çok düşten yeni uyanmış biri gibi hissetti kendini. Nihai uçurum, varlık henüz doğmamış bir gelecek dünyasında Randolph Carter denilen absürt, acayip bir dört. Bu şeylerden bazıları yattık gezegenindeki büyücü Zikoban'ın tekrar tekrar gördüğü inatçı düşlerinin bir kısmıydı. Bu düşler fazlasıyla inatçıydı. Korku verici duholleri inlerinde tutmak için büyü yapma görevini engelliyor ve ışık huzmesi bir zarf içerisinde ziyaret ettiği sayısız gerçek dünya ile ilgili anılarına karışıyordu. Ve şimdi de daha önce hiç olmadıkları kadar yarı gerçek olmuşlardı. Sağ üst pencesindeki bu ağır, maddi gümüş anahtar, düşlediği bir şeyin hakiki imgesi hiç de ayrı alamet değildi. Dinlenmedi ve düşünmediydi. Ne yapması gerektiği hususunda tavsiye almak için link tabletlerine başvurmalıydı. Anayolun dışındaki dar bir yolda bulunan metal bir duvar aşarak kendi dairesine girdi ve tabletlerin durduğu rafa yaklaştı. Yedi gün kesti sonra Zukuba huşu içinde ve neredeyse umutsuz bir halde prizmasının üzerine çömelmişti. Çünkü hakikat zihninde yeni ve birbiriyle çelişen bir dizi anının doğmasına yol açmıştı. tek varlık olmanın huzurunu bir daha asla bilemeyecekti. Çünkü tüm zamanlarda, bütün da iki kişiydi. Bir zamanlar dünyalı iğrenç mebeli Carter olduğu düşüncesini çok içerleyen yaditli büyücüsü Kuba ve eskiden olduğu pençeli, hortumlu yaratık karşısında korkudan titreyen bastırını Randolph Carter'ı. Güç bela çıkan sesinde yorgunluk belirtileri görünmeye başlayan Sıvami, Yadid'de geçirilen zaman birimleri diye karga bir sesle devam etti. Kısa zamanda anlatılmayacak başlı başına bir hikayedir. Stronti'ye, Mutra'ya, Kata, ve Yadiddi yaratıkların ışık uzması zaftar içerisinde ulaşabildikleri 24 galaksideki dünyalara yapılan yolculuklar vardı. Gümüş anahtarın ve Yadiddi büyücülerin bildiği diğer sembollerin yardımıyla milyarlarca yıllık bir zaman dilimi içinde ileriye ve geriye yolculuklar vardı. Gezegeni bir petek gibi delikleşik eden çok eski tüneller içindeki kar beyazı yapış yapış dolarlarla yapılan iğrenç kavgalar vardı. Yaşayan ve ölü on binlerce dünyanın bilgisinin toplandığı kütüphanelerde huşu içinde yapılan toplantılar vardı. Baş eski boğa da dahil yetitin diğer zekalılarıyla yapılan gergin görüşmeler vardı. Zukuba çiğinin başına gelenlerden kimselere söz etmedi. Fakat Randolph Carter, suret üste çıktığında öfkeye, yeryüzüne ve insan biçimine dönmenin çarelerini aradı ve insan konuşmasına uygun olmayan yabancı boğaz organıyla umutsuz bir şekilde insan konuşması egzersizleri yaptı. Carter, suret çok geçmeden gümüş anahtarın insan biçimine dönüşmesini sağlayamayacağını dehşet içerisinde öğrendi. Anımsadığı şeylerden, düşlediği şeylerden ve yadık biliminden çıkarsadığı şeylerden çok geç anladığı gibi, anahtar, dünyadaki hiboryanın ürünüydü ve sadece insan varlıkların kişisel bilinç açılarını değiştirme gücüne sahipti. Bununla birlikte, gezegen açısını değiştirerek, kullanıcısının bedence değişikliğe uğramadan zaman içerisinde, istediğince dolaşmasını sağlayabilirdi. Anahtara sınırsız bir güç veren ilave bir büyü daha vardı. Ama bu da uzayda ulaşılması olanaksız bir bölgeye has bir insan icadıydı ve yadikli büyücülerce işi yapılamazdı. Bu büyü İğrenç oymalarla süslü kutuda gümüş anahtarın yanında bulunan bir parşemenin şifresi çözülemeyen bir yazıyla yazılmıştı. Carter onu orada bıraktığına fena halde hayıflandı. Uçurumun artık ulaşılmaz olan varlığı, sembollerinden emin olması konusunda onu uyarmıştı ve kuşkusuz Carter'ın hiçbir eksiği olmadığını düşünmüştü. Zaman yavaş yavaş ilerlerken, Carter Suret her şeye kadir varlı ve uçuruma geri dönüş yolunu bulabilmek için muazzam Yedit ilginden yararlanmaya daha çok çalıştı. Yeni edindiği bilgilerle gizemli parşömeni okuma konusunda daha başarılı olabilirdi. Ama içinde bulunduğu koşullarda bu güç acı bir iloniden başka bir şey değildi. Bununla birlikte Zükova surecinin üste çıktığı anlar oluyordu. O zaman huzursuz eden çelişkili kartır anılarını silmeye uğraşıyordu. Böylece çok uzun zaman dilimleri yavaş yavaş akıp gitti. İnsan beynini kavrayabileceğine uzun çağlar, Çünkü yadikler çok uzun dönenlerden sonra ölür... Yüzlerce dönüşümden sonra, Carter surette, zuku ve surette aradaki mesafeyi kapatır gibi oldu. Veyyadidin, insan dünyasını, uzay ve zamandaki uzaklığını hesaplamak için çok fazla zaman harcamaya başladı. Rakamlar şaşırtıcıydı, sayısız ışık yürü ama Yadid'in kadim bilimi kartırıp böylesi şeyleri kavrar duruma getirmişti. Düş görme gücünü, kendini geçici olarak dünyada düştürecek şekilde terbiye etti ve gezegenimiz hakkında daha önce asla bilmediği şeyler öğrendi. Ama kayıp parçalanan üzerindeki gerek duyulan formülü düştü de. Sonra... Sureti sürekli uyur durumda tutacak. Ama bilgi ve anılarını yok etmeyecek bir ilaç bulduğunda, Yadid'den kaçmak için cüretli bir plan tasarladı. Hesaplarına göre, Bir ışık dalgası zarfı içerisinde Yadid olmayan hiçbir varlığın asla yapmadığı türden bir yolculuk yapabilecekti. Sayısız galaksiden öteye, Güneş sistemine ve dünyaya yapılacak milyarlarca yıllık bedensel bir yolculuk. Dünyaya ulaştığında, pençeli, hortumlu bir bedenle bile olsa, arkamda arabasında bıraktığı tuhaf hieroglifli parşömeni bir şekilde bulup okuyacak. Onun yardımıyla yeryüzündeki eski görümüne kavuşacaktı. Bu girişimi tehlikelerini görmeyecek kadar kör değildi. Gezegen açısını doğru çağa getirdiğinde yedit gelip galip gelen dollerin egemenliğinde ölü bir dünya olacaktı ve bir ışık dalgası zarfı içinde kaçması çok zor olacaktı. Aynı şekilde dipsiz uçurumda milyarlarca yıl sürecek bu uçuşta. Geçici olarak askıya alınmış yaşamı nasıl ustaca sürdürmesi gerektiğinden de haberdardı. Yolculuğu başaracağı varsayımıyla, ya bir bedene düşman bakterileri ve diğer dünya koşullarına karşı kendini aşılaması gerektiğini biliyordu. Dahası, parşömeni bulup şifresini çözünceye ve gerçek biçimine kavuşuncaya kadar insan gibi görünmenin bir yolunu bulmalıydı. Yoksa onu keşfeden insanlar, duydukları dehşetle onu ortadan kaldırabilirlerdi. Ve araştırma yaptığı süre boyunca onu idare edecek altına gereksinimi vardı ki, Allah'tan bunu yaditten sağlayabilirdi. İşler yavaş da olsa Carter'ın planladığı gibi yürüdü. Zamanda ve uzayda yapılacak bu çok uzun ve benzeri görünmemiş yolculuğa dayanacak, Anormal sağlamlıkta bir ışık dalgası zarfı buldu. Bütün hesaplarını yeniden gözden geçirdi ve mümkün olduğunca, 1928'e kadar uzanacak şekilde tekrar tekrar yeryüzü yönünde düşler gördü. Olağanüstü bir başarıyla, yaşamın askıya alınması egzersizleri yaptı. Tam da gereksindiği türden bakterileri buldu ve alışmak zorunda olduğu, değişken yer çekiminin üzerinde yaratacağı yük sorununu bir çözüme kavuşturdu. Büyük bir ustalıkla insanlar arasında bir tür insan gibi kabul edilmesini sağlayacak balmumu bir maske ile bol bir giysi yaptı ve ölü karanlık yedi'den kavranılamaz uzak bir geleceğe doğru yola çıkarken doğalları uzak tutacak iki kat güçlü bir büyü hazırladı. Yadit bedeni ayırıp bir kenara koyuncaya kadar Zukuba sureti askıda tutacak, dünyada bulunmayan ilaçlardan çok miktarda temin etti ve dünyada kullanmak üzere bir miktar altın bulmayı da ihmal etmedi. Yolculuğun başladığı gün, kuşku ve kaygılarla dolu bir gündü. Kartır. Üçlü yıldız Naiton'a gidecekmiş gibi zarf platformuna çıktı ve parlak metal kılıfın içine süzüldü. İçeride, gümüş anahtar ayinini yapmaya ancak yetecek kadar yer vardı. Ayini tamamladığında içinde bulunduğu zarf yavaş yavaş havalanmaya başladı. Gün korkutucu bir şekilde kaynıyor, kararıyor. Kartre içerisinde kıvranıyordu. Kozmos sanki boşu boş bir dönüş tutturmuştu. Kapkara gökte takım yıldızlar dans ediyordu. Kartre yeni bir dengeye kavuştu hissetti. Dışarıda yıldızlar arası boşluğun ısıran soğuğu vardı ve uzayda serbestçe yüzmekte olduğunu görebiliyordu. Yolculuğa başladığı metal bina yıllar önce çürümüştü. Altında yerde döller kaynıyordu. Hatta Carter bakarken bir tanesi yüzlerce metre yüksek diye şahlanarak kar gibi ağırmış yapış yapış ucunu ona doğrulttu. Ama kartırın büyüdü rekkiliydi ve bir an sonra kırına zarar gelmeden yaditten uzaklara düşmeye başladı. Yaşlı siyahi uşağın içgüdülerine uyarak kaçtığı New bu acayip odada, Sivami, Çapan tuhaf sesi, daha da pürüzü çıkmaya başladı. Baylar, diye sürdürdü konuşmasını. Özel bir kanıt gösterinceye kadar bu anlattıklarıma inanmanızı isteyecek değilim sizden. O zaman, Randolph Carter'ın elektronla hareket eden, ince bir zarf içerisinde yaptığı milyarlarca ışık yılı, milyarlarca, milyarlarca, milyarlarca, milyarlarca mil süren yolculuğundan söz ettiğimde, onu bir efsane olarak kabul edin. Carter, yaşamını askıya aldığı süreyi, dünyaya 1928 ya da buna çok yakın bir tarihte inmeyi planlayarak çok dakik bir şekilde ayarlamıştı. Carter bu yanışağını asla unutmayacaktır. Unutmayınız ki baylar, o, bu milyarlarca yıllık uykudan önce yadetin yabancı ve dehşet verici acubeleri arasında binlerce dünya yılı bilinçte yaşamıştı. İğrenç, Isıran bir soğuk vardı. Tehdit edici düşler sona ermişti ve zarfını gözetleme levhalarından dışarı göz atabiliyordu. Her tarafta yıldızlar, kümeler, nebulalar vardı ve nihayet bildiği dünyanın da içinde bulunduğu takım yıldızlarının dış hattını seçmeye başladı. Carter'ın dünya yenişi belki bir gün anlatılabilir. Kenarda, Yenert ve Yugot'u gördü. Neptün'ün yakınından geçti ve onu benek benek gösteren korkunç beyaz mantarlar bir an için gözüne yüklü içti. Kısa bir süre yakından gördüğü Jüpiter'in sislerinden anlatılamaz birçok sırrı öğrenip, Gezegenlerden birindeki dehşeti gördü ve Mars'ın kızıl riski üzerinde uzanan dev yıkıntılara gözünü dikip baktı. Dünyaya yaklaştığında korkunç bir hızda büyüyen ince bir hilal halinde gördü onu. Eve dönüş duygusu yüzünden bir an bile kaybetmeyi istemese de hız kesti. Carter'dan. Öğrenmiş olduğum bu duyguları size anlatmayacağım. Sonra yolculuğunun en sonunda gün ışığı kuzey yarım püresine düşünceye kadar kartır atmosferin üst katmanlarında havada asılı bekledi. Dünyadan ayrıldığı noktaya arkamın arkasındaki tepelerde bulunan Yılan inmek istiyordu. Eğer evinizden çok uzaklaşmışsanız, giydiğinizden bir uzaklaşmış olduğunu biliyorum. New England'ın inişli yokuşlu tepelerinin, koca koca kara ağaçlarının, eğri büğrü meyva ağaçlarının ve eski taş duvarlarının görüntüsünün onu nasıl etkilemiş olabileceğini. Size Bırakıyorum Şafakta Eski Kartır Çiftliğinin Aşağı Çayırlarına indi. Buralarının Sessiz Ve Hıssız Olduğunu Görmekten Büyük Bir Memnuniyet Duydu Mevsim Tıpkı Gittiği Zamanki Gibi Son Bağırdı Ve Tepelerin Kokusu Ruhuna Ferahlık Verdi Metal zarfı ağaçlıklı yamaçtan yukarı yılan ilmine sürüklemeyi başardı. Ama ayrı kotlarının bürüdüğü yarıktan geçerek iç mağaraya ulaşamadı. Orada yabancı bedenin üzerine insan giysisiyle bal maske giyindi. Bazı durumlar yeni bir saklama yerini gerektirinceye kadar metal zarfı bir yıl orada sakladı. Arkama gitti ve bir bankada altınını paraya çevirdi. Ayrıca pek fazla İngilizce bilmeyen bir yabancıymış gibi yaparak soruşturup 1930'da olduğunu öğrendi. Hedefi olan yıldan sadece iki yıl sonrasındaydı. Aslında çok zor bir durumdaydı. Kimliğini açığa vuramadığından yiyecek konusunda bazı sıkıntılar çekerek ve zukuba, suretini uyur durumda tutan yabancı ilacı saklamak zorunluluğuyla sürekli tetikte yaşamak zorundaydı. Elini çabuk tutması gerektiğini hissediyordu. Bastına gidip ucuz, ve göze çarpmadan yaşayabileceği, çürümeye yüz tutmuş West End'de bir oda kiraladı ve hemen Randolph Carter'ın malını, mülkünü soruşturmaya başladı. İşte o zaman Bay Aspinval'ın mülkünü paylaşmaya ne kadar hevesli olduğunu ve Bay Demmelinci ile, Bay Philips'in de mülke el sürdürmeme konusunda nasıl yiğitçe uğraştıklarını öğrendi. Hindu başına eğerek oturanları selamladı. Ama gül bir sakalla kaplı esmer sakin yüzünde hiçbir ifade yoktu. Dolambaçlı yollardan diye devam etti Hindu. Carter, kayıp parşemenin iyi bir kopyasını ele geçirdi ve şifresini çözmek için çalışmaya başladı. Ona bu konuda yardım edebildiğimi söylemekten memnunum. Çünkü oldukça erken bir tarihte bana başvurdu ve benim bu hastanla dünyanın diğer gizemleriyle tanıştı. Onunla beraber yaşamak üzere bastına geldim. Chambers Street'te sefil bir yerdi burası. Parşömen'e gelince, Bay Cemercini bu konudaki kafa karışıklığını gidermekten memnun olurum. İzninizde o hierogliflerin Nakal dilinde olmayıp sayısız çağlar önce Kutulu'nun dölü tarafından yeryüzüne getirilmiş olan Rılaid dilinde olduğunu söylemeliyim. Elbette ki o bir tercümeydi. İlkel, Satso dilinde milyonlarca yıl önce orijinal bir Hiboryan üssası daha vardı. Carter'ın aradığı şeyi şifre etmeye daha çok vardı. Ama hiçbir zaman umudunu yitirmedi. Bu yılın başlarında Nepal'den getirdiği bir kitap sayesinde oldukça ilerleme kaydetti. Çok geçmeden sonuca ulaşacağını kuşku yoktu. Ama ne yazık ki bir tersik ortaya çıktı. Zukuva sureti uyur durumda tutan yabancı ilaç kendi. Ancak bu Carter'ın korktuğu kadar büyük bir felaket olmadı. Carter'ın kimliği bederinde ağır basıyor. Ancak olağanüstü heyecanlandığı zamanlardı. Ve gitgide daha kısa sürelerle ortaya çıkan zukuba genellikle Carter'ın işlerini bozmayacak kadar yarı bilinçsiz oluyordu. Kendini yetite geri götürecek metal zarfı bulamazdı. Çünkü Zükova suretinin tamamen gizli olduğu bir anda, Carter metal zarfı yeniden saklamıştı. kartıra verdiği bütün zarar, birkaç kişiyi korkutarak West End'teki polanyalılarla. Litvanyalılar arasında karabasını andıran söylentilerin yayılmasına yol açmak oldu. Şimdiye kadar Carter Suret'in dikkatle hazırladığı kılık değişikliğine zarar verecek hiçbir şey yapmadı. Ama bazen bu maskenin bazı kısımlarının yenilenmesini gerektirecek kadar sakatlığı oldu. Maskenin altında yatan şeyi gördüm. Hiç de bakılabilecek gibi bir şey değildi. Carter, bir ay önce bu toplantıyla ilgili ilanı gördü ve mülkünü kurtarmak için elini çabuk tutması gerektiğini anladı. Parşömeni okumayı ve insan biçimine dönmeyi bekleyemezdi. Sonuç olarak, Kendini temsil etmem için beni vekil olarak gönderdi. Baylar, sizlere Randolph Carter'ın ölmemiş olduğunu, geçici olarak anormal bir durumda bulunduğunu, ama taş çatlasın iki, üç ay içinde normal bir görünümle ortaya çıkıp mallarını isteyeceğini söylemeliyim. Gerekirse bunun kanıtlarını sizlere sunmaya hazırım. Bu yüzden sizlerden bu toplantıyı belirsiz bir tarihi ertelemenizi rica ediyorum. Demercini ile Phipps, hipnotize olmuş gibi bakarken Aspinvald çılgınca böğürmeye başladı. Yaşlı dava vekilin tiksintisi, şimdi açık bir hiddete dönüşmüştü. Felçilmiş gibi damarlı yumruğuyla masayı dövmeye başladı. Konuşmaya başladığında, neredeyse havluyordu. Bu aptallığa da ne kadar tahammül edeceğiz? Bu deliği, bu sahtekarı bir saattir dinlemek değil. Şimdi kalkmış, Randolph Carter'ın hayatta olduğunu söylemek üstahlığını gösteriyor. Hiç de olmayan sebeplerle toplantıyı ertelememizi istiyor. ''Bu rezil adamı neden tutup dışarı atmıyorsunuz? Hepimizi bir şarlatanın, bir gerizekanın oyuncağı yapmak niyetindesiniz Demercini?'' Demercini sakin bir şekilde elini kaldırdı ve yumuşak bir sesle konuştu. Yavaş ve açık bir tarzda düşündüm. Bu çok benzersiz bir öykü ve bunda hiç de cahil sayılmayacak bir mistik olarak benim olanaksız bulmadığım noktalar var. Ayrıca 1930'dan beri Sıvami'den bu anlattıklarıyla uyuşan mektuplar alıyorum. Demercen'i susarken yaşlı Philip söze girme cesaretini gösterdi. Sıvami Çandruptra kanıtlardan söz etti. Ben de bu öyküde birçok şeyi anlamda buluyorum ve ben de bu son iki yıl boyunca Sıvami'den bunları doğrulayan çok sayıda tuhaf mektup aldım. Ama burada söylenenlerden bazıları çok aşırı, gösterilebilecek, somut bir şeyler yok mu?'' Sonunda yüzünden hiçbir duygusu okunmayan Swami, üzerinde bol duran ceketinin cebinden bir şey çıkarırken, boğuk bir sesle yanıkladı. ''İçinizden hiç kimse gümüş anahtarı görmemiş olmakla birlikte...'' Bay Demercini ile Bay Philips onun fotoğrafını görmüşlerdi. Bu, size tanıdık, geliyor mu? Tek parmaklı beyaz eldivenli kocaman eliyle kararmış gümüş bir anahtarı beceriksizce masaya koydu. 12-13 cm uzunluğunda son derece egzotik bir işçiliği olan ve üzerinde baştan başa bilinmedik, çok tuhaf yoruklifler bulunan bir anahtardı bu. Demercini ve Philips nefeslerini tuttu. Bu o diye haykırdı Demercini. Fotoğraf makinesi yalan söylemez. Yanılmış olamam. Ama Spimbal yanıtı yapıştırmıştı bile. Aptallar bu neyi ispat eder? Eğer bu anahtar gerçekten kuzeniminse onu nasıl ele geçirdiğini açıklamak bu yabancıya bu lanet olası zenciye düşer. Randolph Carter 4 yıl önce anahtarla birlikte ortadan kayboldu. Onun soyulup öldürülmediğini ne biliyoruz? Zaten yarı deliydi ve kendinden daha deli insanlarla ilişkileri vardı. Buraya bak zenci. Bu anahtarı nereden aldın? Randolph Carter'ı öldürdün mü? Sıvami'nin anormal derecede sakin yüz hatlarında hiçbir değişiklik olmadı. Ama bu yüzün gerisindeki irisiz, soğuk gözleri tehlikeli bir şekilde parladı. Büyük bir güçlükle konuştu. ''Lütfen kendinize hakim olun Bay Aspinval. Size gösterebileceğim başka bir kanıt daha var. Ancak bunun üzerinizdeki etkisi hoş olmayacaktır.'' Buyurun, burada Randolph Carter'ın ustubuyla yazılmış olduğundan kuşku duyulmayacak olan 1930'dan sonra yazılmış bazı belgeler var. Bol ceketin içinden beceriksizce bir zarf çıkarıp dili dolaşarak konuşan dava vekilini uzattı. Temercin ile Philips karmaşık duygular içinde seyrediyorlar. Ve doğa ötesi bir mucizeye tanık olduklarını sezinliyorlardı. Elbette ki el yazısı neredeyse okunaksız ama Randolph Carter'ın insan gibi yazmaya uygun ellerinin olmadığını unutmayınız. Asbinval aceleyle kağıtlara baktı. Çok şaşırdığı görünüyordu. Ama tavrını değiştirmedi. Odada büyük bir gerilim ve heyecan yaşanıyordu. Atsız korkular ve tabut biçimindeki saatin yabancı ritmi Demercini ile Philips'e son derece şeytani geliyor ama hukukçuyu pek etkilemiş görünmüyordu. Aspinvald yeniden konuştu. Bunlar aptalca yapılmış sahtekarlıklara benziyor. Yok eğer sahte değillerse, Runlock Carter'ın hiç de iyi amaçları olmayan kişilerin eline geçmiş olduğu anlamına gelir. Yapılacak tek bir şey var. Bu sahtekarı tutuklatın. Demercini, polise telefon eder misiniz? Biraz bekleyelim, diye yanıtladı ev sahibi. Ortada polis çağırmayı gerektirecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Aklıma bir fikir geldi. Bay Aspinval, bu bay gerçek üner sahibi bir gizemci. Randolph Carter'ın sırdaşı olduğunu söylüyor. Ancak böyle bir sırdaşın yanıtlayabileceği bazı soruların yanıtlayacak olursa, bu sizi tatmin eder mi? Ben Carter'ı tanıyorum ve böyle sorular sorabilirim. İzninizle, iyi bir tecrübe yapmamıza yerleyecek bir kitabı gidip getireyim. Kütüphane kapısına doğru yöneldi. Philips, şaşkınlık içinde ve neredeyse düşünmeden onu takip ediyordu. Aspinval, kıpırtısız bir yüzde karşısında oturmakta olan Hindu'yu yakından inceleyerek odada kaldı. Candruptra beceriksiz bir hareketle gümüş anahtarı ceketini cebine koyarken var ansızın gırtlaktan çıkan bir ses dahi kırdı. Aman tanrım anladım bu alçak kılık değiştirmiş. Onun doğu intli olduğuna hiç inanmıyorum. Bu yüz, bu yüz bir değil bir maske. Sanırım bu fikir kafama onun anlattığı öykü soktu ama doğru. Yüzü hiç hareket etmiyor ve bu sarıkla sakal maskenin kenarlarını saklıyor. ''Bu adam sıradan bir dolandırıcı. Dinle dikkat ettin de bir yabancı bile değil. O bir yanki. Sonra şu eldivene bakın. Parmak izlerinin tanınacağını biliyor. Seni kahrola sonları çıkaracağım.'' ''Dur.'' Sıvan boğuk yabancı sesi şimdi dünyasal olmayan korkutucu bir hal almıştı. Gerekirse size göstereceğim başka kanıtlarım olduğunu söylemiş ve beni bunu yapmaya zorlamamanız konusunda sizi uyarmıştım. Bu her şeye burnunu sokan kızıl suratlı yaşlı adam haklı. Ben gerçekten de doğuintli inkli değilim. Bu yüz bir maske ve örtü şeyse insan değil. Siz diğerleriniz bunu tahmin etmiş bulunuyorsunuz. Birkaç dakika önce bunu hissettim. Bu maskeyi çıkaracak olsam, MS dışında hiçbiriniz bundan hoşlanmazsınız. Ayrıca söylemem gerekiyor ki, ben Randall Carter. Im. Hiç kimse yerinden kıpırdamadı. Aspinval öfkeyle homurdandı, demerci ile Philips odanın öbür tarafından Aspinval'ın kıpkırmızı suratının seyirmesini ve onun karşısındaki sarıklı şahsın sırtını dikkatle seyrediyorlardı. Saatin anormal tiktakları korkunçtu Hem mangallardan çıkan dumanlarla dalgalanan duvar halıları bir ölüm dansı yapıyordu. Öfkeden boğulacak gibi olan hukukçu, Sessizliği bozdu. Hayır taleverici, hayır beni korkutamayacaksın. Maskeni çıkarmamak için kendince neden neden olmalı? Belki de seni tanıyoruz. Çıkar şunu. Aspinval ileri doğru uzanırken, Sivami eldivenli uzuvuyla beceriksizce kolunu yakalayarak Aspinwall'ın acı ve şaşkınlık karışımı tuhaf bir çığlık atmasına yol açtı. Demercini. İkisine doğru atılacak gibi oldu. Ama sözde Hinnon'un protesta çığlığının tamamen açıklanamaz nitelikte bir tıkırtı ve vızıltıya dönüşmesinin verdiği şaşkınlıkla dururladı. Aspenval'ın kırmızı suratı öfkeliydi serbest kalan eliyle hasmının çalı gibi gür sakalını doğru yeni bir hamle yaptı. Bu defa yakalamayı başardı ve çılgınca asılmasıyla Balmur'un maske sarığın altından olduğu gibi sıyrılarak kukçum inmeli ucunda kaldı. Bunu yaptığında Aspinval çın çın öten... korku dolu bir çığlık attı ve Philips e de Mercie'nin Aspinval'ın yüzünün büyük bir panik içerisinde daha önce hiçbir insanın yüzünde görmedikleri kadar korkunç bir şekilde çarpıldığını gördüler. Sözde ...Sıvamı mı bu arada diğer elini bırakmış, sanki şaşkınlıktan dona kalmış gibi ayakta dikiliyor. Anormal nitelikte vızıltılı sesler çıkarıyordu. Sonra sarıklı şekil, pek insana benzemeyen bir konumda tuhaf bir şekilde ayaklarını sürüyerek anormal bir ritimde tıkırlayan tabut biçimi saate doğru ilerlemeye başladı. Şimdi artık açığa çıkmış bundan yüzü öte tarafa dönüktü. Demerciniyle ile Philips, hukukçunun hareketinin niye ortaya çıkardığını göremiyorlardı. Sonra bakışlarını yavaş yavaş yere yıkılmakta olan aspingola çevirdiler. Büyü bozulmuştu. Yanına vardıklarında yaşlı adam ölmüştü. Hemen ayaklarını sürüyerek uzaklaşmakta olan Svanya'ya döndüklerinde, Demerzin tek parmaklık kocaman eldivenlerinden birinin aşağı doğru sarkan bir koldan kayıtsızca kayıp düştüğünü gördü. Günlük dumanları çok koydu ve bir anlığına bütün görebildikleri uzun ve kapkara bir şeydi. Kroll uzaklaşmakta olan figürün peşinden koşmak üzereyken yaşlı Bay Phillips elini omzuna koyarak onu durdurdu. Gitme diye fısıldadı. Neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmiyoruz. Hani şu diğer suret yaditli büyücüsü zygoba. Farklı figür şimdi anormal saate varmıştı. Arkasından bakanlar, pek net seçilmeyen kara bir pençenin, koyu dumanların arasında hiyeroklikli uzun kapıyı er yordamıyla beceriksizce açmaya çalıştığını gördüler. Saatin kapağının kurculanması garip tıkırtıların çıkmasına yol açıyordu. Sonra şekil davut biçimli saatin kasasına girdi ve çekip kapağını kapattı. Demercini artık kendini daha fazla tutamadı. Ama koşup saatin kapağını açtığında hiç boştu. Tüm üsttik kapıları vurgulayan karanlık, kozmik bir ritimde anormal tiktaklar vurmaya devam ediyordu. Yerdeki tek parmaklı kocaman eldiven ve avuçladığı sakallı maskeli yatan ölümünün açıklayacağı daha fazla bir şey yoktu. Aradan bir yıl geçti ve Randolph Carter'dan hiçbir haber alınamadı mirası hala paylaşılamadı. Swami Chandruptra diye birinin 1930-31-32 yıllarında birçok gizemciye sorgulayıcı mektuplar gönderdiği Boston'daki adreste elbette tuhaf bir hindi oturmuş ama New Orleans'daki buluşma tarihinden kısa bir süre önce ortadan kaybolmuş. O tarihten bu yana bir daha görünmemişti. Karatenli İfadesiz yüzlü ve sakallı biri olduğu söyleniyordu. Ev sahibi, uygun bir şekilde kendisine gösterilen esmer maskenin ona çok benzediğini söylemektedir. Ama yöredeki sıvalların fısıltıyla anlattıkları, korkunç görüntülerle bir ilişkisi olduğundan hiç kuşkulanmamıştı. Arkamın arkasına düşen tepelerde metal zarf arandıysa da bu türden bir şey bulunamadı. Bununla birlikte Arkham First Nation Bank'taki bir memur, 1930 yılının Ekim'inde tuhaf bir küçük altın külçe bozduran acayip sarıklı birini açık sıcık anımsamaktadır. Demercin ve Philips bu konuda ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Ne kanıtlanmıştı ki? Bir öykü vardı. Carter'ın 1928'de sağa sola dağıttığı resimlerden kolayca yapılabilecek bir anahtar vardı. Hepsi de kuşkulu, bir takım kağıtlar vardı. Maskeli bir yabancı vardı. Ama maskenin gerisinde ne olduğunu gören canlı kim vardı? Onca gerilim ve kesip günlük dumanları arasında saatin içinde kaybolma, pekala bir çifte varsam olabilirdi. Hindular, hipnotizma konusunda çok ileritirler. Mantık, Swami'nin, Randolph Carter'ın mülkünde gözü olan bir suçlu olduğunu söylüyor. Ama otopsi Aspinval'ın şoktan öldüğünü ortaya koydu. Sadece öfke mi buna yol açmıştı? Ve bu öyküde bulunan bir şey. Tuhaf desenli duvar halılarının asılı olduğu, günlük dumanlarıyla dolu büyük bir odada, demerceni sık sık kafasından netleştiremediği duygularla, bu hieroglifli tabut biçimi saatin, Anormal üstünde tiktaklarını dinleyerek oturur.